Ağözullah min al-shaytan al-ridim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. İnnad-din عند Allah Islam. Al-aa'yah. Sıddık Allah بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ben hepne, Allah'a, Kralımız ve Raziımız ve Mülânamızın Şahidelin, Şahkilin, Tıslık ve Kabul ve Yakin, Rabbim Şırpı, Caddesi ve İsrili Amiri, Vahlul Gündem, Milisani, Yafkahu Kavulü, Ve Yavvüt Amiri, ve fevven soy umuran aleyk inneke basirun bil ibadat inneke basirun bil ibadat okuduğum ayeti kerimelerde Mevlayı müteal kemali azamet ve hikmetiyle Şöyle beyan buyurur ve şöyle haber verir. İnne dîne indellâhil İslam. Hiç şübesiz ki din, Allah'ın indinde makbul ve muteber olan din, İslam dilidir. İslam'dır, İslam dilidir. Birinci olarak okuduğum <gülüyor> ayeti celilenin ilk cümlesi bu meale. İkinci olarak bir ayet daha okudum. O da şu meale: Bismillah ve men ybtqir al islamid dinen falan yok belemiz. Kim? İslam dininden gayri, İslam dininden başka bir din talep ederse, bir din ararsa, falan yok belemi, o ondan asla kabul edilmeyecektir, kabul görmeyecektir. Ve fil ahirati min elhasirin, o İslam dininin Dışında arayıp bulduğu bir dine bağlı olan kişi, husranda, husranda, ziyanda, zararda kalanlardandır. İkinci ayeti celilenin meali şerifi de bu. Sohbetimiz bu ve benzeri ayetlerin ışığı altında ve etrafında olacaktır. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinden dua ve niyazımız odur ki her şeyden önce bize İslam'ın hakikatlarını. Kur'an'ın gerçeklerini tam bir isabet ve cesaretle söylemeyi, sizlere de dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve hepimize de gereğiyle amel etmeyi nasibü müyesser buyurmasıdır. Nasibü müyesser buyursun. Sohbete başlamadan önce birkaç tavsiye. Bir, şu anda şurası bir mescit bir mabet olmanın ötesinde cennet bahçelerinden biridir. Şu anda siz cennetin bahçesinde bulunuyorsunuz. Zira şu anda burası bir ilim meclisidir. Meselelerin ilmi yapılacak, delilleri gösterilecek, kaynakları zikredilecek, örnekler verilecek. Bu da ilmin kendisidir. İki <gülüyor> Burası aynı zamanda bir sınıf Siz bir sınıfta bulunuyorsunuz Sınıfın talebelerisiniz <gülüyor> Şu anda da bu sınıfın hocası biz. Binaneli, sınıfın adabına, edebine riayet etmek hepimizin görevidir. Binaneli, izin almadan, haber vermeden, sınıftan kimse ayrılamaz. Daha geniş manada meşru bir muazereti bulunmadan ayrılması kendi aleyhinedir. Yok yaz. Yok yaz 3 Aynı zamanda bir ibadetin içindesiniz. Hem meseleleri dinleyeceksiniz hem de ibadet etmiş olacaksınız. İlim de, ilim yapma da, ilim tahsili de aynı zamanda ibadettir. Melekler defterlerinize yazacaklar. Bunu da böyle bileyim. Dört! Belki bir saat, belki bir buçuk saat, belki iki saatlik bir zaman beraber olacağız. Meseleleri gündeme getireceğiz. Bu meseleler içerisinde delili sıralanmayan veya kaynağı gösterilmeyen veyahut kapalı kalan bir durum kendini gösterirse, onu da soracaksınız. Yazacaksınız, yazılı olarak soracaksınız. Yazılı olarak soracaksınız. Biz de cevaplandırmaya Rabbimiz'in lütuf ve inayetiyle çalışacağız. Onun için şimdiden kaleminizi, defterinizi çıkarın. <gülüyor> Belki sonunda unutursunuz. Defterinizi, kaleminizi çıkarın. Yanlış anladığınız taraflar olursa, anlamadığınız taraflar olursa, açıklanması gereken taraflar olursa, delilsiz, mesnetsiz konuşulan taraflar olursa, Bunları yazılı olarak sorarsınız. Sorma sizin hakkınız, cevap vermede bizim görememiz vazifemizdir. Burası ilim kürsüsüdür. Delilsiz, mesnetsiz konuşma olmaz. Burası şeriatın kürsüsüdür. Burası peygamberin kürsüsüdür. Dileli? Hakkın dışında Hakikatin dışında bulunan şeyler gündeme getirilemez. Hak ve hakikat getirildiği takdirde de delili, mesnedi, kaynağı genelde yani başında olur. Bu girişten sonra Madde madde sıralayalım. Anlaşılması daha kolay olsun diye. Bir, elhamdülillah hepimiz ve hepimiz hak bir dine bağlıyız. Her şey ile hak. Neresinden ele alırsanız alın, neresini incelerseniz inceleyin, hak göreceksiniz. Hakikat göreceksiniz gerçek göreceksin. Fazilet göreceksiniz. Şeref göreceksiniz. Böyle bir dine sahibiz elhamdülillah. Böyle bir dine sahip olduğumuzdan dolayı ne kadar şükretsek yine de azdır. Geceleri gündüzleri şükretsek bu büyük nimetin böyle bir dine sahip olma nimetinin hak bir dine sahip olma nimetinin şükrünün yerine getiremeyiz. Bu dinin ismi İslam. İslam. İlk insanla başlamış. İlk insan, ilk Müslüman ve ilk Peygamber Hz. Adem. Hazreti Adem'le başlamış olan bir tarihe sahip, bir geleneğe sahip. Öyle sonradan, ortaya atılan, icat edilen veya uydurulan bir din değil. Tarihi kaynaklara dayanan, tarihin derinliklerine kadar uzanan bir dine sahibiz. Ve Allah'ın indinde makbul ve muteber olan bir dine sahibiz. Böyle bir dine ne Hıristiyan ne de Yahudi sahip değil. Müslüman olarak, Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak sen sahibsin. Aklını başına topla. Onun yolundan, onun çizgisinden ayrılın. Onun şeriatından ayrılın. O senin yürüyeceğin, takip edeceğin yolu çizmiş ve göstermiştir. Bir milim şaşarsan biraz ileride o milim onlarca milim, milim olur. Onlarca mesafeye sahip olur. Bir açı düşünün. İki doğrunun kestiği noktaya açı denir. İki, Doğrunun kestiği noktaya açı denir. Açının kolları vardır. Mesafe uzadıkça onlar birbirinden uzaklaşır. Başlangıçta bir santim bir milim saptınız mı artık bir daha dönemezsiniz, bulamazsınız. Yüz metre ileride o bir milim ne olur? Bir o kadar büyük. Bin metre ileride bir o kadar daha büyür. Artık kendinizi kaybedersiniz. Allah kitabında ne diyor? Bismillah, İnne din'e inde Allah İslam. Din Allah'ın indinde, din İslam. Bu bir gerçek. Inne edatı ile başlıyor. Arapça bilenler bilir. Neyle ile başlıyor. Allah tekitle söylüyor. Pekiştiriyor. Gerçek şu ki benim indimde muteber ve makbul olan din İslam. Din. Bütün peygamber Adem Aleyhisselam'dan tutun da Son peygamber Hazreti Muhammed'e varıncaya kadar bütün peygamberler aynı dini tebliğ ve telkin etmişler, aynı çizginin üzerinde süre gelmişler. Hepsi aynı dinin salikleri ve mensuplarıdır. Hazreti Muhammed'e göre imanın şartı avti. Sorun. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya. Sorun Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a. Sorun Adem Aleyhisselam'a imanın şartı kaçtır diye alacağını cevap aynıdır, değişmez. Aynıdır. Böyle bildiğine sahibiz. Bütün peygamberler aynı şeyi telkin etmişlerdir. Her biri Kendinden bir öncekini tasdik etmiş, teyit etmiş, kendinden bir sonra geleceğinde, geleceğinde müjdesini vermiştir. Ve mübeşşiren demiş, müjdeci olarak geldim demiş, benden sonra gelecek peygamberi size müjdeliyorum demiş. Gele gele, Hazreti İsa'ya gelmiş. Ve mübeşşiren min ba'di ismuhu Ahmed İsmi Ahmet olan bir peygamberi size müjdeliyorum demiş. Hazreti İsa, Hristiyanlara buyurun. Hristiyanlara tebliğ edin oturup şunun bunun dedikodusunu yapacağına böyle bir dinin sizden istediğini yerine getirin. Tramvayda olsun, iş yerinde olsun, şurada veya burada olsun davetinizi yapacaksınız. Tebliğatınızı yapacaksınız. Gel diyeceksiniz. Eğer Hazreti İsa'ya inanıyorsan onun müjdelediği peygambere de inan da işin içinden çık yoksa çıkamaz Ahır zaman peygamberini Hazreti İsa müjdelemiştir o da inanmıştır sizin inandığınız peygamber onun müjdesini daha öncesinden vermiş binaenek sadece Hazreti İsa'ya inanmakla kalmayın o da yarım yamalak onun müjdelediği, geleceğini <gülüyor> haber verdiği <gülüyor> Hazreti İsa'ya da inanır. Sade Sadece paralarını alacaksınız, cebinizi indireceksiniz. <gülüyor> i̇ş bununla bitmiyor. Bu iş yerlerinde çalıştığınız ve toprakları üzerinde oturduğunuz insanlara İslam'ın şerefinden mahrum olan, İslam'ın ne demek, dinin ne demek olduğu gerçeğinden uzak kalan, İnsanlara dinin sadece ve sadece İslam dini olduğunu anlatacaksınız. Bütün peygamberler Müslüman. Gerçeğini söyleyeceksiniz. Bütün peygamberlere inanan insanlar da Müslümandır. Gerçek manada. Hz. İbrahim Müslüman, ona uyanlar Müslüman. Hz. Nuh Müslüman, ona inananlar Müslüman. Hz. İsa Müslüman, ona inananlar Müslüman. Kur'an'da buna dair ayetler var. Kur'an'da buna dair ayetler var. İşte bu görev sizin. Madde bir. Geleceksiniz. Camide oturacaksınız. Cemalettin Hoca'yı dinleyeceksiniz. Ondan sonra işimiz bitti deyip gidip yatacaksınız. Yok. Öyle yağma yok. Kürsüyü dinleyeceksiniz. Kur'an'ı dinleyeceksiniz. Hazreti Muhammed'i dinleyeceksiniz. Ve verilen görevi caminin dışında yerine getirmeye çalışacaksınız. Yoksa bu din hakkını sizden sonra. Bu kitap hakikati sizden sonra. Bu kitabı tanıyacaksınız. Bu kitaba yanaşacaksınız, yaklaşacaksınız. Bu kitaba sarılacaksınız. Bu elinizde olacak. Hazreti Muhammed de önünüzde olacak. Ev ve ev, kapı kapı ve kapı. İş yeri ve iş yeri. Adam ve adam geçeceksiniz. dolaşacaksınız, bu kitabı anlatacaksınız. Bu kitap boşuna gelmedi size. Bu kitabı tanıtacaksınız. Sadece sizin tanı tanımanızla kalmayacak. Dünya insanlığına tanıtacaksınız. Sizin göreviniz. Gücünüz yetiyorsa, ömrünüz kafi geliyorsa, sizin dedeleriniz öyle yapıyordu. Kur'an önde, elde peygamber önde, diyar diyar dolaşıyorlar. Diyar diyar dolaştılar. Anadolu topraklarına kadar İslam'ı getirdiler. İstanbul'un surlarını aşarak içlerine kadar İslam'ı yerleştirdiler bununla da kalmadılar Rumeli Yarımadası'na geçtiler Tuna boylarında yürüdüler Viyana kapılarını zorladılar Ha geldiler Münih civarı Allah Ekber ismi verilen yere kadar geldiler bu kitabı tanıtmak üzere geldiler deli miydi bunlar Mahmak mıydı bunlar? Bu kadar zahmete, bu kadar külfete katlandılar. Ya atın sırtında veya adımlayarak buralara kadar gelmişler. Sizin gibi uçağa binip gelmediler. Rahat arabalara binip gelmediler. Yürüyerek geldiler. At koşturarak geldiler. Paralar harcadılar. Mesafeler katettiler. Yeter ki insanoğlu Kur'an'ı tanısın. Onun sesini, sedasını duysun. Sadece ben Müslümanım demek kafi gelmiyor. Ben Kur'an'a inanıyorum demek kafi gelmiyor, işin bir tarafı. Kur'an'ı tanıtacaksınız. Kur'an'ı duyuracaksınız. En yakın Çevrenizden itibaren, çalıştığınız mesai arkadaşlarınızdan itibaren, <gülüyor> iş sakinlerinden itibaren, iş sahiplerinden itibaren, <gülüyor> Kur'an'ı anlatacaksınız <gülüyor> ama kabul ederler ama etmezler o ayrı mesele. Fakat İslam'ı gereği gibi duyuracaksınız. Zira siz aynı zamanda Hazreti Muhammed'in ümmetisiniz. Nesiniz siz? Hazreti Muhammed'in ümmeti. Hz. Muhammed olsaydı ne yapardı, durur muydu? Durmadı. Durmazdı, geceyi gündüze katmış, Mekke sokaklarında, Mekke çevresinde, Taif sokaklarında olsun, Medine sokaklarında olsun, Medine çevresinde olsun, gecesini gündüzüne katmış, tebliğatını yapmıştı. İnsan olması hasebiyle dünyadan ahirette göç etti. Bu görevi yakın arkadaşlarına, uzak arkadaşlarına bıraktı. Ümmetine bıraktı. Sahabeye bıraktı, tabiine bıraktı, tebe-i tabiine bıraktı. Gele gele bu işi Emeviler üzerine aldı. Abbasiler üzerine aldı. Selçuklular üzerine aldı, Anadolu Selçuklular üzerine aldı, Anadolu Beylikler üzerine aldı, nihayet Osmanlılar üzerine aldı. Devlet ve ferd olarak, vatandaş olarak bu görevi demin bahsettiğim gibi ta uzaklara kadar götürdü. Allah'a kum, Hazreti Muhammed'e ümmet, ecdada layık torun olmak istiyorsanız, Allah'a hakkıyla kum, Hazreti Muhammed'e şerefli bir ümmet, ecdadınıza, dedelerinize layık torunlar olmak istiyorsak, olmak istiyorsanız, Onların takip ettikleri, tavsiye ettikleri, gerçekleri yerine getireceksiniz. İşte bunu söylemek için geldik. Arabayı onun için koşturduk. Hepiniz cennetliksiniz. Tamam bitti işiniz. Yo. Cennet öyle ucuz değil. Cennet öyle ucuz değil. Cennetin yolu yokuş ve Zafi haydutlarla dolu adım başına tehtir. Yani kolay değil. Allah'ın rızasını, Allah'ın cennetini kazanma kolay değil, basit değil. Yorulacaksınız. Laf işiteceksiniz. Taş yiyeceksiniz. Hapsa gireceksiniz. Sopa yiyeceksiniz. Sahabe, peygamber başta olmak üzere bunların hepsini gördü geçti hak söyleme acı bir şeydir. Cennet ucuz değil. Çok pahalı. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız cennet çok pahalı. Eğer ucuza satan camiler, kürsüler, minberler, hocalar varsa gidin ucuz. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız Kadir'ini, kıymetini idrak ettiğimiz cennet çok pahalı. Çok pahalı. Madde bir. İslam'ı tanıyacaksınız. İslam nedir? Din nedir? Öyle üç beş paralık bilgiyle olmaz bu işler. Üç tane beş tane kitap okumayınla hoca olacaksınız öyle mi? Hem de latince ile ...hem de gavur yazısıyla. hocalık olmaz. Oturacaksınız... ...senelerinizi vereceksiniz. Şu hareket... ...alimini de... ...ülemasını da... ...hocasını da yetiştirecek içinde. Peşinden söyleyeyim mi? Bizde ucuz kahraman yok. üç tane beş tane kitap okuyacaksın ondan sonra kalkacaksın mezheplere, mezheb imamlarına dil uzatacaksın İmamı azamı aşacaksın, imamı şafi açacaksın imamı eşeriye aşacaksın, İmam Eş aşacaksın bu da ucuz değil o selahiyeti sana kimse vermez ve sen kimse dinlemez Hazreti Muhammed'e hakkıyla ümmet olma İslam dinine layık Dindar olmak için. ilim lazım. Okuyacaksınız. Oturup gevezelik yapacağınıza. Dedikudu yapacağınıza. Onun bunun arkasından konuşacağınıza. Okuyun. Her yer şimdi medrese. Her yer medrese. Ev medrese, iş yeri medrese, tramvay medrese. Ağacın dibi medrese. Niye? Bantlar var elde çekiyor mu çekmiyorum bu? Çekiyor. değil mi? Çekiyor bak. Tespit ediyor. Benim rahlenin önünde verdiğim dersi de çekerim. Bunun daha kolay var. Ban, teyp Bu da çekiyor. Kelimesi kelimesi. Ders anlatıyor koç, oturmuş. Alacaksınız bantları, koyacaksınız çantanıza. Götüreceksiniz evinizde. Açacaksınız, dinleyeceksiniz. Koca ders anlatıyor. Nasr-i diyor, siz diyor. Ucuz değil, ucuz yok. Şu harekata bağlı kalanlar ilim yapacak. İlimsiz olmaz. Gerek İslam dinini, gerek onun büyük kitabı Kur'an-ı Kerim'i, ne gerekse bu kitabı tebliğ eden Hazreti Muhammedi ve onun çizdiği yolu şeriat yolunu hakkı ile bile bilmeniz için okuyacaksınız okuyacaksınız hem iş yerine gideceksiniz hem okuyacaksınız zor bir iş mi yani almancayı öğrendiniz öğrendiniz mi öğrenmediniz mi huzurunuzu gençlere söylüyorum ucunda para var değil mi almancayı öğrendiniz arapçayı öğrenemez misiniz kuran dili o Kur'an dili, iki senelik zamanınızı ona verin. Yirmi senelik parça parça zamanınızı ona verin. Otuz senelik zamanınızı da ona Aheste aheste, peyder zamanınızı ona verin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın yüceliğinden, hayırlı oluşundan, bereketli oluşundan bahsediyor. Kur'an her şeyden hayırlıdır diyor. Sor, soruluyor Kur'an ilim ilim. İlimden bahsediyor. İlim her şeyden üstündür diyorlar ki Kur'an'dan da müsn. Cevap şu. İlimsiz Kur'an ne verir? İlimsiz Kur'an ne verir? Sadece gır gır gır gır gır metni okursunuz. Güzel şey okuyacaksınız. Oradan başlayacaksınız. Metnini okuyacaksınız. Eğer imkanınız varsa ezberleyeceksiniz. Şerefli bir makam, hafızlık mı? Ha, yüzünden düzgün okuyacaksınız. Manasını da idrak edeceksiniz. Zor Zorbe isteği. 30 senelik mesainizi harcayacaksınız parça parça. Eğer Vaktiniz müsaitse oturursunuz. Dört beş sene okursunuz. Ne olur? Nasser ayen süreden başlar. Usul ilimlerinden çıkarsınız. On iki ilmi öğrenmiş olursunuz. Kızıyorlar bize bazen. Ben diyorum ki on iki ilmi bilmeyen şeriat adına konuşmasın. Şeriat adına eline kalem almasın. ...ağzına gözüne bulaştırır. On iki ilmi bilmeyen... ...din adına konuşmasın. Yazı yazmasın. Yazmıyorlar mı yazıyorlar görüyoruz. İşte gördük. Girişim dergisinde. Vahdet gazetesinde. falan gazetede filan gazetede gördük. E Teklif getiriyor adam. Dergi sahibi. gazete sahibi. Diyor ki Türkiye'de İslam hareketine ne? Nasıl olmalı? Nasıl olmalıdır? Metotlar nasıl olmalı? Mübarek. Herkes kendi kafasına göre cevap verecek de sen de bunların için içerisinde doğru yolu bulacaksın. Şaşılacak bir şey ya. O elini almış kalemi yazmış. Öbür eliyle almış kalemi yazmış sayfalar. Edebiyat. Ya bizim edebiyat işimiz yok ki. İki kelime Hz. Hazreti Muhammed nasıl hareket ettiyse biz de öyle hareket edeceğiz. Bitti. Bitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tebliğatını telkinatını yapmış metodunu çizmiştir. Şu veya bu fikrini beyan edecek de biz de yolumuzu, yöremizi bileceğiz. Mümkün değil. Okuyanlar bilirler. Kimi nalına vuruyor tabir ve teşbihca ise kimisi mıhına vuruyor gerçeği bulacak. Bulursun. Vallahi de bulamazsınız, billahi de bulamazsınız. Hiçbiriniz bulamazsınız. Hak bir tane, Hak yol bir tane, Din mevzuunda, Kur'an mevzuunda, şeriat mevzuunda olduğu gibi metot mevzuunda da bir tanedir. İki tane değil. ama her kafadan bir ses geliyor. İşte o, gelen sesler arasında olsa olsa hak bir tanedir. İşte onu bulacaksınız. Onu bulacaksınız. Onu bulmadan hiçbir yere varamazsınız. Allah kabul etmez. Allah ile tabir ve teşbih caizse irtibata geçmek için, yine teşbih yapıyorum. Telefon muhaberesi yapabilmeniz için Allah'ın verdiği numarayı çevireceksiniz beyler. Ahmed Efendi ile telefon muhaberesi yapacaksınız. Onun verdiği telefonla telefon ederseniz onunla irtibat kurarsınız. Altın beş tane numarası Telefon numarası beş. Bir eksik veya bir fazla yaparsanız Söyleyin. nere gider telefon? Ahmet Efendi'ye gider mi? İlmez, başkasına gider mi, değil mi? Bir. Verilen numaraları değiştirirseniz, bir tanesini dahi değiştirseniz, irtibat kurabilir misiniz? Söyleyin. Başka tarafa gider Binaenaleyh, Allah-u Azimüşşan nasıl demişse, beş demişse beş, altı demişse şu şu şu şu şu maddeler şu numaralar o numaraları çevirirseniz Rabbül Alemin Hazretleriyle ve onun ilçisi Hazreti Muhammed'le irtibat kurabilirsiniz yoksa başka taraflara gider karşınıza başkaları çıkar ben bazen öyle diyorum metodu da dava kadar mühimdir metodu da iyi seçeceksiniz Davayı iyi seçmeye çalıştığınız gibi metodu da iyi seçmeye çalışacaksınız. Çünkü metot davaya giden yoldur. Yol kavuşaklarını yahut yol çıkışlarını da iyi belleyeceksiniz. Kabe'ye gidiyoruz diye bir yola girersiniz, götürür sizi Moskova'ya. Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine gitmek için seçtiğiniz yol... İyi seçmediğiniz için, birbirine karıştırdığınız için, bakarsınız Allah'ın gazabına ve Allah'ın cehennemine götürür. Eyvah dersiniz ama işten geçer. Aklınızı başınıza toplayın. Elin keyfi için, yarım yamalak ilmi için, kendi istikbalinizi, geleceğinizi baltalamayın. Zehri zekkum haline getirmeyin. Bir defa dünyaya geldiniz. Bir daha gelmeyeceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Canım bu sefer öyle olsun da ikinci sefer dünyaya döndüğüm zaman doğrusunu seçerim. Ararım. Aklım başıma gelir. Yoo, öyle bir şey yok. Bitti. Bir defa dünyaya geldiniz ve takip ettiğiniz yoldur sizin yolunuz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Peygamber hadisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sahip olduğunuz din mükemmel bir din aynı zamanda. Mühtevası mükemmel, zaman ve mekan yönünden mükemmel. Ne eksiği var ne yediği. <gülüyor> ne eksiyi var ne gediği. Hiç eksiyi gelmiyor. Tamam. Bir cümle ilave edecek olursanız denge bozulur. Bir cümle çıkaracak çıkaracak olursanız yine denge bozulur. Nasıl gerekiyorsa denge neyse o. Fazla seksi yok. Güzel bir ama. Araplara mahsus bir din kim diyor o zamana göre bir Arap devleti kurabilecek yetkiye sahip bir din kimsiydi şayet biz o geberdi gitti ya bir tane adam vardı son zamanlarda neydi o? Aksol. Aksol, Aksol. Aksol, Aksol. ne diyor yazılarını takip ettiniz biz diyor şu ülke şu memleket şeriat düzenine göre idare edilirse 400, 1400 sene geriye gider o kafir ağzıyla bunu söyleyecek sen de arkasından met methedercesine yazı yazacaksın. Değerli hukuk adamı diyeceksin. Olur mu bu? Hayati boyunca ağız dolusu şeriata küfretmiş. Küfrün, kafirin avukatlığını yapmış. Bir gün gelmiş, belasını bulmuş, gitmiş. Atasının yanına gitmiş. Sen de kalkacaksın, değerli hukuk adamı diyeceksin. Ha nice öyle ağız dolusu İslam'a saldıranlar gidecek. Gidiyor. Gitmekte. Ama haykıracaksınız. Diyeceksin ki: imansız olarak cebir gitmeden şeriatı bil. Şeriatı tanıyın. Allah'ın kanununu tanıyın. Yoksa akıbetiniz korkmuştur. Biz size tebliğatı açık, net ve kesin yapıyoruz ve sizden de korkmuyor. Dolduracaksın bantları, yazacaksın bildirileri. Anadolu'ya, Anadolu'ya sevk edeceksiniz, götüreceksiniz, göndereceksiniz, atacaksın 80 kuruşluk, 100 kuruşluk bir pon gidecek. Ama ulaşır ama ulaşmaz. Ya ulaşırsa. Yüz tane gönderirsin, on tanesi ulaşır. Nereye giderse geçsin, oradan ses çıkarır. Oraya da lazım. Geçen babası kim, Mustafa Kemal'in babası kim bildirisini bastırdı İstanbul. Ne oldu? Dağıttır. Dağıtırken gençleri yakaladır. Gençler geldiler. Anlatıyorlar. Bir mıklarını evden derlemiş, toplamış, götürmüşler. Bitirememişler ama çoğu bitmiş. Çoğu gitmiş. Polis karakolunda, bunları da, bunları da götürmüşler. Her gelen polis memuru, her içeri giren memur, veya sivil. Bunlardan bir tane alabilir miyim diyor. Bunlardan bir tane alabilir miyim diyor. Olur alabilirsiniz diyor. Gidiyor. Öyle de gidiyor. Öyle de gidiyor. İslam'ı tanıtacaksınız. Bunlar da bilmiyor beyin size. O değerli hukuk adamı dediğiniz adam da Karaca'yı. İslam bir şey vermemişsiniz. Açık açık net ve kesin konuşmamışsınız. Açık, net ve kesin konuşacaksınız. Yuvarlak yok. Bugüne kadar kürsülerde, minberlerde herkes yuvarlak konuştu. Kimse de bir şey anlamadı. Ne dostu anladı ne düşman anladı. Dilinizin altında tuttunuz. İslam hem dindir hem devlettir demediniz. Açık açık söylemediniz. Mustafa Kemal bu dinin düşmanıdır demediniz bunu açık açık. Yuvarlak konuştu. Bakıldı, görüldü ki kapalı konuşma. Net dostu düşmanı tanıtıyor, ne de dosta bir şey veriyor. Ha. Zaten İslam'ın emri. Tebliğ açık, net ve kesin. Yuvarlak yok. Tabirime dikkat edin. Tebliğ açık, net ve kesin. Açık olacak, net olacak ve kesin olacak. Yuvarlak yok. Yuvarlak ifade yok. Yuvarlak ifadeler kullanına kullanıla bu milletin ana sağladı. Açık net ve kesin. ama teşkilatlanmak istiyor. <Gülüyor> Teşkilat gizli, tebliğ açık. Avrupa'da Avrupa topraklarında her yerde İslam hem din hem devlet. Laif düzen küfür ve kafir düzenidir. <gülüyor> Mustafa Kemal şeriatı kaldırmış. Yerine küfrün kafirin kanunlarını getirmiştir. Her yerde bunu söyleyeceksiniz. Söyleyebiliyorsunuz. Meydanlarda olsun, camilerde olsun, gazete sütunlarında olsun. Ama Anadolu'ya gelince orada bir sefer konuştururlar. İkinci olmaz. Ya ne yapacaksın? Ev sohbetler, Evler. Sahabenin çalışma şeklini takip edeceksiniz. Sahabe öyle yaptı. Sohbet. Evleri gezeceksiniz. Kur'an'ı elinize alacaksınız. Evleri gezeceksiniz. Bir bildiri bırakacaksınız. Bir bank bırakacaksınız. Veya göndereceksiniz. İnanaleyh. Anadolu'nun toprakları üzerinde de kapılar tebliğat yapmak, İslam'ı tanıtmak, İslam'ın devlet ve siyaset olduğunu anlatmak için kapılar kapanmamıştır. Haberiniz olsun. Başka çıkar yol, yol yoktur diyenler ya işi bilmiyorlar ya da maksatlı konuşuyorlar. Ev sohbet. Bir kişi mi buldun? İki kişi mi buldun? Beş kişi mi buldun? Hem de en yakınından. Kur'an'ın tabiri tavsiyesin. En yakınından başlayacaksın. En müsaitinden başlayacaksın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş söyleyip geçeceksin. İslam'da münakaşa yok. Tartışma yok İslam'da. Tebliğ hareketinde münakaşa yok. Münakaşayla bir yere varamazsınız. Oturacaksınız. Adamı karşınıza alacaksınız. Sen söyleyeceksin, o söyleyecek. Sen söyleyeceksin, o söyleyecek. O söyleyecek, sen, söyleyecek sen söyleyeceksin. O söyleyecek, hissiyatla girecek işin içine saatler ilerleyecek, hiçbir neticeye varamayacaksınız. Tebliğ bu değil. Hazreti Muhammed böyle yapmıyor. Sahabe böyle yapmıyor. Söylüyor, geçiyor. Bir bas bırakıp ge geçeceğiz biz. De. Tartışma yok. Tebliğatını yaparsınız, tartışmaya girmezsiniz. <gülüyor> Tebliğ hareketi bu. Bizim efendiler oturmuşlar, kalemleri de kuvvet dolduracak edebiyatları. Efendim, güzel güzel kelimeler içinde öz yok. Cevher yok. Ama güzel ifadeler. Sen de hayran oluyorsun. Kur'an Kur öyle tabir ediyor. O konuştuğu zaman senin hayretin, hayran ol, oluşun coşar. Ama içinde ölçüyoruz. <gülüyor> Baklar vasıtasıyla söylüyorum onlara. Edebiyatın zamanı değil. Güzel şey yok. Ama kelimeleri edebiyata boğup da benim insanımın kafasını çalmaya çelmeye kimsen hakkı yok. Açık. İslam'da parti var mı yok mu? Bunu eğit bükmenin manası yok ki. İşte yok. Bitti. Niye yok? Fetvası yok. Fetvası yok. Canım biz partiyi parti olarak kullanmıyoruz. Ya başımızın şemsiyesi, ayağımızın ayakkabısı sembol olarak kullanıyoruz. Ha? O da yok. Niye onun da fetvası yok? Getirin onun fetvasını. Ya bu kadar söyleyeceksiniz. Yazarlara söylüyorum. Bu kadar söyleyeceksiniz. ya. Sözü uzatmanın manası ne? Ne partisi var, ne pırtısı var, ne de sembol olarak kullanılması, ne de ayağınızın ayakkabısı olarak kullanılması. Hz. Muhammed'in ...tebliğ ettiği şeriatın... ...şeriatı tebliğ etmenin... ...küfrün kafirin icadı olan... ...1879'larda... ...Fransız büyük ihtilaliyle... ...meydana gelen... ...demokrasinin... ...yavrusu. Yavrularından birisi parti. Tarih veriyorum. 1700-1879 tarihlerinde Fransa'da büyük bir ihtilal meydana geldi. Krallığı yıktılar. Demokrasiyi getirdiler. E parti ne? Sorun Anadolu'nun o beyinsiz particilerine. Nasıl tarif ediyorlar? Diyorlar ki partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ha, tamam. Güzel bir tarih. Demokrasi ne? O da gayri müslimlerin, Müslüman olmayan düşünürlerin kafa yapısı. Kafa yapısı. Şeriata dayanmıyor. Ötesi yok daha bunun. Particiliğin tarihini götürün, götürün, götürün, nihayet yüz küsur senelik bir tarihi var. Bu binaenaleyh Şunun yerini, yöresini, aslını, esasını, sembolünü, şemsiyesini, ayakkabısını nerede bulacaksınız? Yok. Biz öteden beri yazıyoruz. Sizlere de söylüyoruz ya. Kocalarınız var, kellifelli maşallah. Sayıları da çok. Meydan okurcasına da söylüyoruz. İki sadır fetva getir. ...ki satır fetva getir. Canım bir sembol olarak kullanıyoruz. Ha işte onun da fetvasını getir. Sizinle beraberiz. Niye ben sıkıntı çekeyim ya? Yerimden yurdumdan olayım. Particilik kolay. Particilik kolay. Kolay dururken ben zora niye gideyim? Ama görüyorum ki... ...mühim olan... ...işin zoru. Kolay değil. Hazreti Muhammed ve onun sahabesi Mekke'de ne sıkıntılar çektiler. Taife gideyim dedi peygamber. Belki Taif bana yar olur <gülüyor> Yar olacağı yerde taşladılar peygamberi. E. Taş attırdılar. Ayakları kanla doldu. Onun için Müslümanın işi kolay beyler. Kardeşlerim kimse darılmaz Kimse darılmasın kırılmasın. Bir de şunu bu söylüyorlar, o demin isimlerini verdiğim gazeteler mesteler Türkiye'de bir, elli küsur elli civarında kuruluş var burada ve Türkiye'de. Hepsi ben diyor. O ben diyenlerden birisi de ben. Hepsi ben diyor. Ben de onlara diyorum ki, bu elliyi bireye indirmek zorundayız. Yoksa bir yere varamayız. Elliden hepsi yanlıştır, bir tanesi doğrudur. O da varsa işlerinde. Doğru bir tanedir. İşte gelin onu bulalım. Gelin onu bulalım. Onu bulalım da onun etrafında toplanalım. O doğruyu bulalım. Bazı kardeşler teklif getiriyorlar, talep getiriyorlar. Diyorlar ki, hocam, ah! Birleşseniz de biz de arkanızdan gelsek. Bu teklifin güzel de eksik. Eksik. Bir tarafını söylüyorsun, öbür tarafını söylemiyorsun. Diyeceksin ki: "Hocam, siz hakkın etrafında toplanın. Biz de beraberiz." Ha, böyle değil. Hakkı bir bulalım. Hakkın etrafında toplanalım. Nasıl bulacağız? Olay Böyle her kafadan bir ses gelirse olmaz. Siz de her kafadan gelen sesin arkasından koşarsanız vallahi ve billah Allah size hakkı göstermez. Aklınızı başınıza toplayın. Her sabahtan kalkan bağıracak, çağıracak, davet edecek, sizi çağıracak, size gideceksiniz. Bulamazsınız. Bulamazsınız, mümkün değil. Düşüreceksiniz. Allah hepinizi akım bir para meselesi bahis mevzu edildiği zaman nasıl düşünüyorsunuz değil mi? Bir hastalığı hastanın tedavisi düşünüldüğü zaman, bahis mevzu edildiği zaman nasıl düşünüyorsunuz değil mi? Hangi doktora götürelim soruyor. Sorup soruşturuyorsunuz ya. Doktor olmayan, resmi bir hüviyete sahip olmayan ve öteden beri hastalara baktığı ve tedavi ettiği de tespit edilmeyen bir doktora gider misiniz? Doktoru da bırakalım. Bir sığıya. Sığıya bilirsiniz değil mi? Sağlık, sağlık memuru mu diyorlar? Ne diyorlar? Bir sağlık memuruna götürüp çocuğunuzu, hanımınızı ameliyat ettirebilir misiniz? Sağlık memuru ya. Doktor değil. Nihayet yaraları sarabilen, pansuman yapabilen kişi. Siz böylelerine Hastanızı teslim edebilir misiniz? Ettiğiniz takdirde hasta ölürse bunun vebali kime aittir? Peki o sahada öyle. <gülüyor> doktor arıyorsunuz, müteassız arıyorsunuz, meharetli doktor arıyorsunuz, hastanızı ona rahat rahat teslim <gülüyor> ediyorsunuz. Peki ama siz bir yola çıkacaksınız, bir gemiye bineceksiniz, sonsuz bir yolculuğa çıkacaksınız, Gemiyi sormadan, gemiciyi sormadan ilmi var mıdır, irfani var mıdır, tecrübesi var mıdır demeden, fetvası alınmış mıdır demeden, sormadan nasıl bilersiniz bir gemiyi? Bindiniz. Deniz ortasında gemi dalgalar arasında parçalanır veya batarsa ne olacak? Bunun vevarı kime ait? Onun için din babında da Doktor, tıp, sağlık, tedavi babında nasıl titizlik gösteriyorsanız, nasıl dikkatli oluyorsanız, güzel. İslam'ın tavsiyesi olur. Ehlini bulacaksınız. Ehlini soracaksınız. Bu babta da önünüze katacak kişiler, arkasından gideceğiniz kişide eh ehliyet arayacaksınız. Ehliyet, evvela şeriatı karrahi bilecek. Fetva vermeye muktedir olacak! Kaynaklara inebilecek! Arapçayı su gibi bilecek! Yoksa yarım yamanak, şunun veya bunun arkasından giderseniz, hem vallahi hem billahi yarı yolda kalırsınız! Hesabı de sizden sorulur. Ne ve kuruluşun da kıyameti kopar! Peygamber öyle demiş! اِذَا وُجْسِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِه۪ي فَنْ تَصْرِصَعَىۜ Adam soruyor, sahabe, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman olacak? Cevap, emir idare, yönetim, işler, vazifeler, ehil olmayan kişilerin eline teslim edildi mi? Kıyameti bekle diyor. Bunun iki manası var. Bir, Kuruluşun, bir idarenin, bir yönetimin başına ehil olmayan, fetvaya, şeriata muktedir olmayan birisi getirilirse, o teşkilatın, o kuruluşun kıyameti kopar. Sakallar sıyrılmaya başlar. Kravatlar takılmaya başlar. Fotoğraflar asılmaya başlar. Yeminler yapılmaya başlar. Adamın maşatı, mezarı, e efendim, mezarında divan durmalar başına ve iş çığırından çıkar. Diyamet kopar. O teşkilatın, o kuruluşun diyameti <gülüyor> Elhamdülillah biz öyle bir dine sahibiz ki ne lazımsa onu getirmiş İslam. Davasını da getirmiş, metodunu da getirmiş. Dava, İslam'ın hayatı hakim olması, Kur'an'ın anayası olması. Senin anayasan bu. Sen, o namazsız, onu yazsız, o elinin önün arkasını bilmeyen kişilerin yapacağı anayasalara evet diyemezsin. Evet diyemezsin. Anayasaya evet deme bunların yaptıkları anayasaya evet deme Kur'an'a hayır deme. İşin tehlikesini ve hametini bundan da anlayın mübarekler. Elhamdülillah sizler vermediniz. Ama belki sizin babanız, sizin amcanız, sizin dayınız, sizin komşunuz bu tehlikeye düşmüştür. Ve o haliyle giderse ağzı imansız kapanır. Ağzı imansız kapar. Onun işini onlar kurtaracak, sizlersiniz. Ölenler gitti. Ölenler gitti. Ne kurtarabilirsek kardır. Mektup yazacaksınız. Mantlardan tip şey, mantlar alıyor, değil mi? Alıyor hocam. Bunlardan alacaksınız, postalayacaksınız, götüreceksiniz. İşiniz orada biteceksiniz. Kabul etsin etmesin. Yarın davacı olduğu zaman ya Rabbi ben para da verdim. Külfet de yaptım, götürdüm, tehlikeye de girdim, eline kadar ulaştırdım diyebilesiniz. Onları kurtarıma da bize düşüyor. Dinlemeyin şu Cemaleddin hocayı, o vatansızdır, o millet düşmanıdır diyenlerin ağzına da bakmayın. Onların vatansız demeleriyle biz vatansızlığı, o vatan bizimdir. Benim ecdadımın senin, ecdadın senin deden kanıyla doğurmuş. O üç buçuk soysuzların değil orası. Benim ecdadımın kanıyla sulanmıştır orası. O bana vatansız diyemez. Onların getirdikleri kanun da beni bağlamaz. Küfür ve kafir kanunudur. Dinlemeyin o vatansız. Hazreti Muhammed de öyleyse vatansız onun ifadesine göre. Onu da Mekke'den çıkardılar. <gülüyor> Diyebilir misin? Diyemezsin. Millet düşmanıdır. Hayır biz millet düşmanı olsak onlarla ilgilenmeyiz ya. Bana ne? Gelmişim Avrupa'ya. Para bol, Rahatlık bol. Yatarım aşağıya. En azından bir camide imam olurum. Gel keyfim gel derim. Niye sıkıntılara gireyim? Yahut en yüksek dereceden emekliye ayırdılar bizi. Ayırdık. Ayırdık daha doğrusu. Alırdım maaşımı otururdum Ankara'nın göbeğinde Gelene gidene seyrederdim ya. Keyfime bakardım Ne işim vardı benim buralarda Cemal Cemalettin Hoca Hoca burada konuşuyor Gelse de Türkiye'de konuştu Ulan, Türkiye'de de konuştu bu Konuştuğu için daha on sene önce emekliye sevk ettiler. Elli beş yaşında bizi mecburen emekliye sevk ettiler. Eğer konuşmasaydım altmış beş yaşına kadar müftülük yapardım ya. Gidin inceleyin Dediler ki gel. Sen bize yaramazsın. Yerime gelen müftüye bir şey geldi. Bir liste. Bütün devlet dairelerine. Sıkı yönetim vardı o zaman. Sıkı yönetim liste vermiş. Sıralamış komünistlerin isimlerini. Bizi de koymuş sıraya. Şunlara şunlar vatan haini, devlet düşmanı, millet düşmanıdır. Bunlara hiçbir yerde görev verilmez. Bu listeydi görüyorsunuz. Bu listeydi görüyorsunuz. Bunlar tehlikeli adamlar. Elhamdülillah kemalistler bunu tescil ettiler. Yarın ben o listeyle Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ya Rabbi senin düşmanların beni kendileri için tehlikeli gördüklerine dahi kayıp koymuşlar. Tescil etmişler. Ve o benim için şereftir. İnan edin, Bir Müslüman çıkıp bir hocanın dava uğrunda kadre oramış bir hocanın aleyhinde konuşamaz. Geçenlerde birisi bir kardeşimiz Ümmet gazetesini okuyan bir kardeşimiz bir yazı yazıyor. Bu mevanda bir yazı yazmıştı da. Bunun delili nedir? Biz de hem yazısını koyduk su sualini sorusunu hem de cevabını yazdık. Okuduğunu saatte okuyduk. <Gülüyor> Dost acı konuş. Biz o milletin bir parçasıyız. O millet bizim milletimizdir. Hatta o Mehmetçikler var ya, o rütbesiz mahcep, Mehmetçikler, rütbeleri demiyorum. Onlar da bizim evlatlarımızdır. Biz onlara düşman olamayız. Ama yanlışlıklarını kendilerine açık, net ve kesin bir şekilde duyururuz ve duyurmaya çalışırız yazıyorlar, birtakım gazetelerin, dirgilerin sahipleri. Diyorlar ki biz kuruluşlar olarak çalıştık, çabaladık, yumuşak bir hava meydana getirdik kuruluşlar arası elli tane kuruluş var ya sen kalktın diyor bunları bir çırpıda <gülüyor> alt üst e, yaptım ben siz birbirinin yarasını Birbirinin ayıbını örtmekle meşgulsunuz. Başka türlü de çıkar yolunuz yok. Yani lisan-ı kâliyle olmasa bile her biriniz diğerine şunu fısıldıyor lisan haliyle Hepimiz yanlış yoldayız. Hepimiz ayıpli ve kusurluyuz. Birbirimizin ayıbına kusuruna dokunmayalım da böyle yürüyelim. Başka çıkar yolunuz yok fakat bir Cemalettin Hoca geliyor, diyor ki hepiniz yanlış yoldasınız ve hepiniz kusurlusun. Yanlış gidiyor. Elbette bunların hepsi Ho Cemalettin Hoca'nın karşısına çıkacak. Ama vız gelir. Hak benimle, fetva benimle, şeriat benimle, kaynaklar benimle olduktan sonra hiçbir kimse söylüyorum, hepinize söylüyorum, bantlarda kaydediyorum. Benim sırtımı yere getirmez. Şu teşkilatın, şu harekatın sırtını yere getiremez. Getiremiyoruz. Bağır, bağır, bağırıyoruz. Fetullah hocadan da istedik. Fetva getir dedik. Fetva gönder dedik. Yok. Rejimle iç içe çalışıyorsunuz. Siz rejimden memnun, memnun sizde. Rejim sizden memnun. Var mı bunun fetvası? Fetva getirip biz de beraber yürüyelim. Yok! Son bir Ümmet Gazetesi'nin son sayısında mı çıktık? Batıl sistemler ve hocalar yazdık. Kimin arkasında namaz kılma caiz, kimisinde mekruh, kimisi, kimisinin cenazesi kılınmaz. Yazdık onları. Elbette böylelerinin hoşuna gitmeyiz biz ama derin derin düşünseler salim bir kafayla düşünseler takdir etmeleri tebrik etmeleri dua etmeleri gerekir niye <gülüyor> yanlışlarını düzeltiyoruz yanlışı düzeltme bu dünyada olur mezarda olmaz ahirette hiç olmaz bu dünyada biz onları da sevdiğimiz için düzeltmeye çalışıyoruz ve diyorlar ki Cemalettin Hoca çatıyor kafirleri bırakmış da Müslümanlara çatıyor. Töbe billah. düz yalan. Ben niye Müslümanlara çatayım ya? Cemalettin Hoca Müslümanların gıybetini ediyor. Töbe billah. Gıybet olmaz ki Bir kimsenin ismini de vermeden yanlışlığı düzeltmek. Gıybet olmaz. Onu da bilmiyor. Biz şahıslara çatmıyoruz. Haberiniz olsun. Siz de kafanızı iyi kaydedin. Şahısları biz karşımıza almıyoruz. Vay isim vermiyoruz değil mi? Ya biz karşımıza sistemleri alıyoruz. Takip edilen metotları alıyoruz. Sistemler yanlış. Takip ettiğiniz sistem yanlış. Uygulamak istediğiniz sistem yanlış. Yanlış gidiyorsunuz beyler. Diye arkadan bağırıyoruz. Suç mu bu? Suç mu bu? Siz birkaç araba ile konvoy halinde yürüyorsunuz otoban'da. Önünüzdeki arabalar ne yaptılar? Çıkış, çıkış yapılması gereken yerden çıkmadılar da ileriye gettiler. Bağırmaz mısınız arkadan? Değil mi? En suratlı arabayı koşturursunuz da onların önüne şey dersiniz, Haber verirsiniz. <Gülüyor> Sizin bu yapışınız, bu hareketiniz, bu ameliyeniz takdire layık değil. tebrik laif değil mi elbette? <Gülüyor> bu kötülük mü onlar için? Yok. O da budur beyler. Çıkış yolunu yanlış tespit etmişsiniz. O çıktığınız yol sizi başka tarafa götürür. Cehenneme götürür. Allah'ın gazabına götürür. Gitmeyin, etmeyin. Esas şuradan gideceksiniz. Hazreti Muhammed'in çıktığı yerden çıkacaksınız O tespit etmiş. O göstermiş. Ayetiyle, hadisiyle teyit etmiş, beyan etmiş, bildirmiştir. Oradan çıkmamız lazım geliyor. Demokrasinin yavrularından ibaret olan partiler bizim için çıkış yolu değildir. Hangi parti hangisi olursa olsun. Hepsine söylüyoruz biz. Gazeteciler soruyorlar diyorlar ki Erbakan, Özal, Demirel falan filan hakkında ne dersiniz. Hepsi partici diyoruz biz. İstisna etmiyoruz. Sizin vasıtanızla onlara ulaştırıyorum ve tebliğ ediyorum. Diyorum ki bıraksınlar. Partiyi bıraksınlar. Hepsine bıraksın. Kur'an'ın etrafına gelsin. Eğer millete, memlekete, dine, mukaddesata hizmet ediyorlarsa bunu böyle yapsınlar. Gelsinler bir açık oturum yapalım. Kim haklı kim haksız. Geçen sene evrene yazdık. ikinci mektubu yazdık. Açık oturuma davet ettik. Gelmişti. Aynı gün Alman Almanya reisi Cumhurun sarayında aynı anda ikisinin eline gitti birisinin Almancası birisinin Türkçe'si dedik orada dedik dedik öyle gelip Avrupa'ya da vartfurt etme kimseyi korkutamaz ve bir şeyi de halledemez eğer haklı olduğunu iddia ediyorsan her şey senin elinde emrindedir. toplu öğretmenleri Topla paşaları. Topla profüsürleri. Topla diyanetin adamlarını. Gelsinler. Ya biz oraya gelelim ya onlar gelsinler buraya. Şöyle Avrupa'nın göz, şey dünyanın gözleri önünde Avrupa'nın merkezinde bir açık oturum yapalım. Kim haklı kim haksız. Fikri hareketlerin ça e hal çaresi budur. Durdurma böyle olur. Yoksa sen tehditler fırlatmayla silahların namlularını göstermeyle hiçbir yere varamaz. İman gücünün karşısında bunlar vız geldi. Geçenlerde de bildiride söyledik. Dedik ki bizim elimizde öyle bir silah var ki sizin en keskin silahlarınız dahi onun karşısında susar Kur'an silahı. Benim elimde bu silah olduktan sonra bana kim ateş edebilir? Benim sırtımı kim yere getirebilir? Yeter ki bundan kaynaklanır. Kaynaklanalım. Bundan feyz alalım. Kaynağım bu. Örneğim Hazreti Muhammed olsun. Hem dünyada işiniz iş olur, hem ahirette de cennetin ortası sizin olur. Kardeşler söylüyorlar. Diyorlar ki hocam, bu yüz kademe, Birleşseler, bir araya gelseler, biz de arkadan gideriz. Ben de diyorum, ki, demin de bir deminde bir neviz işaret ettim. Eksik bu teklifiniz, talebiniz. Nerede birleşecekler onu gösterin. Onu gösterin de. Hepimiz de orada birleşelim. O göstereceğin yerinde bir şartı var, bir alameti var. Nedir? Hak. Hak bir tane. Madem o kuruluşlarda biz İslam'ın devlet olması hedefimizdir diyorlar o halde buyursunlar, hakkı bulalım, hakkı bulalım. Hakkı bulmadan ölürsek hepimiz yarı yolda kalırız. Bakınız Allah bir ibret dersi veriyor, Afganistan. Kaç kuruluş var orada? Yedi kuruluş var değil mi? Elli değil. Elli'nin yedi kere yediden 49 dokuz eder. Elli'nin yedi de biriyle. Bir yere varamıyorlar bakınız Rus keferesini kovdular. Niye? Aynı saftaydılar. Aynı cephedeydiler. <gülüyor> Fakat şimdi kabil hükümetine söz anlatıp taşı gediğine koyamıyorlar. İslam'ın devletini kuramıyorlar. Niye? Her kafadan bir ses geliyor. 250 tane de şura üyesi seçtiler bir de bir geçici hükümet kurdular. Yine olmadı. Olmaz. Niye çatal kazık? Bilir misiniz çatal kazık? Var mıdır sizde o tabir? Çatal kazık yere geçmez derler. Atınızı bağlayacaksınız ne yaparsınız? Kazıklar vardı köylüler bilirler bunu. Kazığı yere çakarlar zincirle şey zinciri bağlarlar atın ayağına. At şöyle oralara dol. Ama çatal olursa gitmez, iki çatal. Çakamazsınız kolay. Hele biri de taşar aslarsan. <gülüyor> bu Afganistan'daki durum, iki çatal da değil, yedi çatal. Gitmiyor. Gitmiyor. Peki, sizin ülkenizde elli çatal gazığı nasıl yere çıkacaksınız ya? Devleti ona bağlayasınız. Mümkün mü bu? Onun için ben söylüyorum bak. Kendilerine de ilan ediyorum. Ulu Cami'de de bir toplantı yaptık. Dedik ki <gülüyor> 50'yi 1'e indirmez durundayız. 50'nin 49'u hasfedilecek 1 tanesi kalacak. Nerede kalacak? Hak çizgide. Herkes o hak çizginin etrafında toplanacak. Fetvaya dayanır. Fetvasi alınmayan bir çizgi, bir yol, bir metot, murdardır. En ağır tabir, en hafif tabiriyle murdardır. Gidemez. Müslüman onu takip edin. Fetvasi olmayan bir şey bu değildir. Fetvayı alacaksınız. Fetvayı almadan yola çıkamazsınız. Biz yedi senedir fetva istiyoruz. Bütün kuruluşlarda yok. Fetva getiremiyorlar, ondan sonra hırçılanıyorlar bize. Sertleşiyorlar bizi. Ya mübarekler, sertleşmeyin. De, ne derler? Atalan'ın söylediği güzel bir söz var. Falanı falandan ayıran paradır. Parayı verirsin, verirsin. Kırkı çıkar, korku. Ha, siz de getirin fetvayı. Hepinizi görevlendiriyorum bak. Hepiniz sorumlusunuz. Gidin, particilere, gidin Süleymanilere, gidin Nursilere... Gidin vahdetçilere, gidin şuna gidin bunu. Ne kadar kuruluş varsa elli tane kuruluş var. Fetva. Fetva isteyin. Bize de gelin. Bize de gelin. Hem kapıyı çatır çatır dövün. Masaya elinizi vurun. Ya fetva ya sus. Ya fetva ya sus. Babanızın oğlu değil. Hakkı bulacaksınız. Böyle pısırık Adamın arkasından gideceksin, para vereceksin, arabayı koşturacaksın, ömrün geçecek, yanlış yola girmiş olacaksın. Netice yok. Allah soracak. Günah kazanacak. Bulur mu bu? Ben bu manzara karşısında sizleri seven bir insan olarak susabilir miyim? Ama taş atacaksınız ama laf atacaksınız. Yok. O taşlar hız gelir. Dipte köşede konuşmadan da çekinmiyoruz biz diyoruz. Açık oturum yapacağız. Hazırız. İki türlü açık oturum vardır. Bunlardan birisi bir masa böyle koyarsınız. Bir masada böyle koyarsınız, bir masada böylesine üç masa. Münazara yapacak açık oturum yapacak olanların bir kısmı orada. Bir kısmı bu tarafta olur. Burada da hekem heyeti, ilim heyeti. Öyle bir güce sahip olacak ki çizginin, münazara usulünün, münazara adabının dışına çıkanlara dur demesini bilecek. Ve durduracak. Durmadıkları takdir et, dışarı batacak. Böyle bir heyet. Ve sonunda değerlendirmesini yapacak onun kararı karar onun sözü fethi böyle bir heyeti böyle bir selahiyete sahip bir hakem heyetini bugün bulmak zor bir iş zor bir iş işin zorluğu bu birisi bu İkincisi de, bütün insanları toplayacaksınız mümkün olmadı, belki geniş bir saha, Hindistan'da yaparmışlar. Bir tarih, hatta şimdi de az da olsa yapıyorlar, çıkıyorlar sahaya, sahraya, mikrofonlar ayarlanıyor, heyetler seçiliyor, her dine mensup insan var Başkanım. Belki, olur. İşin zorluğunun birisi bu. Bir hekem heyeti bulmak, 20 güce sahip, söz sahibi, istediği zaman koronan tutup atıp atabilecek bir heyet bulmak, imkansız bir derece. Bineyim. İkincisi de, bizim insanımız sabırsızdır. Bizim insanımız sabırsız. Toplayacaksınız. Henüz o seviyeye, o çağa gelmemiş ki sessiz, sedasız. Taraflar birbirine girer. Görüyoruz bazen. Taraflar birbirine girer. Zor durduruyorsunuz. Yahu etmeyin gitme ben buradayım. Sual soracaklarsa bize sorsunlar. Siz de bağırıp çağırmayın. Ya. Bağır, bağırarak, çağırarak bir yere varır mısın? Sonra, nihayet bu sınırlı, mahdup bir cemaat, öyle olursa, ya bunu bin defa büyür. Bir Bin defa büyüt, ne olur? Yüz binler meydana gelir. Allah korusun, onlar birbirine bir girerse, kim haydi <gülüyor> Devlet gücün yok ki, polisin, polisin dikesin. Bir takım gençleri <gülüyor> dikeceksiniz. Ya onlar da birbirine girerse, ne olur? Mümkün <gülüyor> Bu birinci, şekil, açık oturum yapma mümkün değil. Devlet gücü olacak. İkinci olan Nasıl? Neşriyat. Neşriyat. Ben yazacağım, sen cevap vereceksin, sen yazacaksın, ben cevap vereceğim. Sen yazacaksın, ben yazacağım, sen yazacaksın, ben, yazacaksın. ben yazacağım. Hekemiyeti kim? Bütün Müslümanlar. Bütün dünyanın Müslümanlar. Bütün gelecek nesil Müslümanlar. Cemaatlerin birbirine girme tehlikesi. Onun için biz bu yolu takip ediyoruz. Açık, oturum. açık <gülüyor> oturumun içindeyiz. Kaç senedir açık oturumdayız. Sahadayız, meydandayız. Yazan yok, çizen yok. Yazan yok, çizen yok. Ümumi toplantıda bu sene bir söz söyledim. Dedim ki şu çeşit camilerdeki imamlık yapanların arkalarından namaz kılma en azından mekruhtur. Getmiş ulaştırmışlar bazı camilere. Onlardan birisi demiş ki bekleyin demiş. 15 gün içerisinde Cemalettin hocam işini bitirecek." Bitmedi işimiz. Kürsü değil. Dillen vur değil. Bitmedi işimiz. Ve bizim o beyefendiden de sessel açıkmadı. Kaç on beş geçti? Kaç on beş geçti? Hicri yılbaşı münasebetiyle o büyük salonda konuşma yaparken söylemişti. Daha çok yıllar geçer. Gelmez. Gelemez. Vallahi ve billahi gelemez. İnanın. Peygamberin kürsüsünde konuşuyor. Bunun hilafı yok. Getiremezler. Şu cemaatin takip ve tatbik ettiği tebliğ metodunun peygamberi bir metodun dışında kalan metotların hepsi yanlıştır. Yazdık. Yine orada da açıkını da yazdık. İşte buyursunlar meydan. O kellifelli Efendiler neredeler? Maşallah besliyorsunuz. Besliyorsunuz, bes, besliyorsunuz bunları paranızla. Gerçekleri söylemiyor bunlar. Gideceksiniz bak bandı götüreceksiniz. Hocaya. Hocam dur. Birisi çıktı falan camide. Sizin hakkınızda verdi veriştirdi. Verdi veriştirdi. Verdi veriştirdi. Diremini yiyip yese kudurur. Öyle konuş. Siz nesiniz? Bu adamın işini bitirmek gerekiyor. Ya bu adamın işini bitireceksiniz? Alın kalemleri elinize, bırakın cam kürsülerde konuşmayı. Çekilin köşeye, hep birleşin. Bütün kuruluşlar birleşsin. Süleymanilerden Nursilerden, Millilerde, Vahdetçilerde, bilmem kimlerde, kimlerde, kimlerde hepiniz birleşin de bu adamın işini bitirin. Siz de rahat edesiniz, biz de rahat edelim. Ben de diyorum. Biz de rahat edelim. Bitirsinler bizim işimiz. Vebala girmeyelim eğer yanlış yoldaysak. Şu Tın vebali de bize ait olmaz. Bunu çatır çatır hocadan soracaksınız, hocalardan soracaksınız. Paralarını alıp ceplerini indirip gidecekler. Öyle mi? Hakkı söylemeyecekler. Sizi kandıracaklar. Peygamber methuduna karşı çıkacaklar. Daha... Arkadaşlara söyledim ben. Dün akşam. iki kardeş telefon ediyor. Hocam diyorlar, bir yere gittik. Bir profesör gelmiş. Bir profesör gelmiş. Sizi de tanıyor. İsim verdiler ama ben hiç saat hatırlayamadım hiç. Erzurumluymuş Çok dolaplar da dönüyor. Kendilerini ampul ettirmek için. Gittik diyor. Öteden beriden, öteden beriden, öteden beriden sözler açıldı. Nihayet gele gele. Bu ayrılık, ayrılıktan şikayet edildi. Biz dedik ki, hocam dedik, siz daha iyi bilirsiniz. Şura suresinin 10. ayeti. Hakem olsun. Şura suresinin 10. ayeti. Onun bir benzeri de Nisa suresinde. Fi intanasatüm fi şeyin farudu'u ila Allahı varmış. Allah'ı mazdga iktilafa düşerseniz, iktilafi sürdürüp götürmeyin, devam ettirmeyin. Allah'ın Kitabına, Peygamber'in Sünnetine götür. Bu meadi. Nisa suresi. Onlar da Şura suresinin şu ayetini ve mekhteleftüm fihi min şeyin fahutmuhu ila Allah siz ihtilafa düştüğünüz takdirde Allah'a anlaşıp bir araya gelemediğiniz takdirde bunun meselesini bunun cevabını Allah'ın hükmüne götür. Hükmu illallah. Onun hükmü Allah'a ait. Karar verecek Allah'tır. Allah mı gelip kararını verecek? Yok. Mekanda münezzeh. Peygamber mi gelip, gelip karar verecek? Yok. Kitaplara bakacağız. Açacağız o kitapları. Şeriat kitaplarını fetvasını bulabilirsek tamam. Bulamadık. Sen dur. Fetvası yok onun. Sen senin de fetvan yok. Sen senin de fetvan yok. Sen senin de ah şunu. Bu halde burada tutulacağız. Anlattı. Di diyorlar. Anlattık, anlattık. Asıgıştı. E, Profesör köşeye sıkıştı. Ne desem beğenirsiniz. Onu soruyorlar bana. Diyorlar ki hocam biz vebana mı girdik? Bizme bala mıydı? <gülüyor> Profesör dedi ki, ben dedi Kur'an'a inandığım gibi partiye de inanırım. <gülüyor> tamam dedi, biz, bizim işimiz burada değil. bu söz değil. Nasın karşısında bunu söylemeye kimse nakliyor? Bizim kitabımız var, biz gaye-müslümdeyiz. Biz komünist de değiliz. Komünistlerin elinde yok bir şey, materyalistlerin elinde bir kaynak yok, şerii bir kaynak yok, vahye dayanan bir kaynak yok. Ama elhamdülillah biz Müslümanız. Büyüyümüz küçüğümüz, köylümüz şehrimiz, erkeğimiz, kadınımız. Oturup niye çekişelim? Niye birbirimize girelim? Girelim. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, bunlara dayanan kıyas usulüne, icmağa, ictihada, şer'i kaynaklara dayanalım ve mesele bitsin. Fetva. Netice itibariyle bunun ismine fetva denir. Kim fetvasını verebiliyorsa öyle Getiremediler. Yine başımızdan geçen bir şeyi anlatayım. Bantlar kaydediyor. Kölünde Hoca efendileri yedi tane hoca efendi çağırdım. Teşkilatın hocaları. Dedim bir pilav yedireyim size. O sırada bir telefon geldi. Mehmet şey Mustafa Efek hoca isim verici. yanlış şeyine gide, gidersiniz. Gazetede de ismi çıktı. Gazetede de yazdık. Ve bu kiberte değildir. Hocam dedi sizinle ben filan evdeyim dedim. Körüne geldim filan evdeyim. bir Gelebilir misin bir meseleyi görüşelim. Hangi mesele? Dedi bu birlik dağlık efendim her kafadan bir ses geliyor bu nereye kadar gidecek. Meselemizi bir görüşelim. Dedim ki hocam benim misafirlerim var. Güzel bir tesadüf eğer münasip görürseniz. Ben araba göndereyim seni alsın gelsinler buraya. Yok dedi arabam var benim. E buyurun geldim kelp. iyi dinle. Hoş beşten sonra. Hocam dedim biz de müteessiriz, muzdaribiz. Bunun çaresini bulmamız hocalar olarak bize düşer. Siz de geldiniz, ne ben de şimdi kardeşe kağıt kalem vereceğim. Biz söyleyeceğiz onlar o yazacak. Aramızda bir anlaşma yapalım. Bilmiyorum ismi kimiydi orada. Birisi kalemi verdik. Yaz dedi ki. Dedim ki hocam ihtilaf çıktığı zaman ne oldu? Şeriata göre. Dedi ki kitaba sünnete müracaat edilir. Yaz. Madde 1 İhtilaf çıktığı zaman Müslümanlar arasında Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine girilir. Yani şeriata girilir. Peki, hocam dedim. Şeriattan kim anlar? Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetini kim anlar? Hocalar anlar. Yaz dedim, dedim. Madde iki. Hocalar anlar. Madde üç. Ne yapacağız? Kaç tane hoca olsun? Hocaları bulacağız, bir araya getireceğiz. Kaç tane hoca olsun? Şöyle böyle 20 civarında olur, yeter. Yaz dedim, 20 tane hocayı bulacağız. Ama hocanın şartları da var. Böyle hoca Latin harflerinden okumuş hoca olmuş değil. 12 ilmi okumuş. 12 ilmi okumuş. Böyle hocayı bulacağız. Yaz, 12 ilmi okumuş hoca. Peki hocaların tespitini gelsin Avrupa Arandi Tarandi 12 ilmi tahsil eden sadece şey görürdü. Selahaddin Kip hoca. Medrese tahsil yapmış. O teklif olur. Olur. Yaz madde bir, Selahaddin Kip. Türkiye intikal etti. Falan hoca, filan hoca. Olmak üzere, doktor lütfi, şey doktor değil, lütfi var. Lütfi zararsız, bunların hepsi. Şeyde yaptı, yapmışlardır. Milletvekillikleri. Bunlar yazıldı yazıldı yazıldı. Nihayet yirmiyi doldurdu. Tamam mı hocam? Katibe dedim. Benim ismimi yaz. Hocanın ismini yaz. Biz katılmayacağız. Biz sadece temsilen bulunacağız. Ben şu kuruluşu hocaefendi de kendisinin içinde çalıştığı kuruluşu temsil edecek. Atıp buraya hocam dedim. At ben de attım o da. Tamam tamam mı? Tamam. Ha, hocam dedim şimdi benim bir teklifim var. Gönderdik adam gönderdik. Bunların hapishan, bunlar bir kısmı hapishanede de olabilir dışarıda da olabilir. Çünkü <gülüyor> fetva vermek için şimdi bir de bir şey uydurdular. Diyorlar ki devlet olmazsa İslam devleti fetva olur mu? Ne demek? Bu da cahilane bir söz ya. Ben hakim tayin etmiyorum ki devletin imzası lazım olsun. Evet, İslam devletine göre, şeriata göre olsun. Diğer şeylerde de diyor, öyle ya. Hakimler tayin edilirse söz sahibidirler. Devlet tarafından. Ama müftüler, müftü serbest. İster resmen tayin edilsin, ister evinde otursun. Geçen kızlara ders verirken, usulü fıkıh dersi okuyorlar. Dedim inşallah geleceği müftülerisiniz. Ya hocam dediler biz müfti olur muyuz? Kadınız. Hazreti Aiş müftüydü. Evinde oturur adam fetva verir. Bunun devletle, resmiyetle hiç ilgisi yok. Açır kitabı, kaynağına bıkar yazar fetva. Bunu da bu arada söylemiş olmalı. Hani diyorlar ya fetva nasıl olur? Devlet yok. Olur. Bani gibi olur. 20 kişiyi bulacağız... ...ya bantlara seslerini alacağız... ...ya yazılı cevaplarını alacağız... ...getireceğiz... ...bir karara varacağız... ...ben dedim ki hocam... ...farz edelim ki gelen cevap... ...bizim aleyhimizde geldi... ...dediler ki evet... ...İslam'da parti vardır... ile yürümekte caizdir... ...işte fetvası... ...dediler mi... Böyle bir karar geldi mi, baş üstüne değil, teşkilata emir vereceğim, talibat vereceğim. Bundan sonra partici kardeşlerle çalışacağız. Bu emri vereceğim ben. Hocaefendiler siz de şahit. Fakat siz, benim dediğim gibi değil de benim aleyhimde, şu harekatın aleyhimde değil de, particilik İslam'da yoktur. Bu yönde bir fetva gelsin. Sen Particilere emir verebilecek misin? Artık işimiz burada bitmiştir. Peygamber ile hareket edeceğiz diyebilecek misin? Yok dedi. Yok dedi. E mübarek hocam bizi niye yordun? Niye yordun bizi? Koca üzüldü tabiatı. Bizim arkadaşlardan birisi dedi ki şöyle bir yol bulalım. Orta bir yol. Nasıl? Hoca Efendi'ye müsaade edelim. geçsin Böyle bir karar aldığımızı de alsın. Futbol üstünde çektiler. Verdiler. Getsin. Götürsün. Yetkililerle, söz sahipleriyle görüşsün. Yarın öğleye bize cevap getirsin. Olur dedi. Hoca der ertesi. Kabul etmediler. Kabul etmediler. Ben biraz ağır konuştum. Hocaya da sorumlu. Dedim ki hocam bak gösteriyor ki durum siz bir hoca olarak bunların bunlar sizin emrinizde değil sen bunların emrindesin. Mesele bu. Ve ne yaptık biz? Bunu yutmadık. O zaman bilmiyorum teblik gazetesi mi çıkıyordu? Hicret gazetesi, hicret, Avrupa'da hicret mi çıkıyordu? Neydi? Vardır. Bu vardır. <gülüyor> Gazetede var. Biz ne çıktık? Kimseden de çıçık. Bu da bir vakıadır. <gülüyor> Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Particileri suçlamıyorum ben. Seviyorum. Acıyorum. Biz 40 gün gezdik particilerle. Hiç beğenmedim. İşin yanlış olduğunu anladım. Gördüm. Daha da biliyorduk ya. Nasreddin Hoca demiş ki karla ekmek yemeği ben icat ettim ama hiç de beğenmedim. Hiç beğenmedim. Soruyor kardeşler. Diyorlar ki sen niye Ya o insan yanılmaz mı? Öyle kabul eder. Öyle kabul eder. Peygamber hadisi var mümin bir delikten bir defa bir sefer bir defa ısırılır e biz bir ısırıldık ha, ikinci bir ısırılmaya niyetimiz yok bir, ikinci bir sefer ısırılırsak korkarım ölürüz demek ki birinci hata affedilebiliyor ha, kardeşler partici kardeşler kapı kapanmamıştır Can boğazı çıkıncaya kadar tevbe vardır Vakti geçirmesinler. Akıllarını başlarına toplasınlar. Parti çıkar yol değildir. Diğer kuruluşların hiçbirisi çıkar yol değildir. Tevbekar olsunlar. Belki yarın sabaha çıkamazlar. Hiç bilinmezler. Hiçbirimizin yanına çıkacağımıza senedimiz yok edemizdir. Yanlış bir metod üzerinde ölürsek tehlikeli bir gidişle gideriz. Yanlış bir yoldan. Ya bize bunun hesabını daha mezara girer girmez sorarlarsa cevabımız ne olur? Aklınızı başınız. İnanın ne? Soracaklar size. Diyecekler bunun fetvasını aldınız mı? Mezarda sorarlar fetvasını aldınız mı? Bulunduğunuz yolun fetvasını aldınız mı? E yok fetva. Onun için kimse bizden varılmasın, kimse kızmasın. Onları çok sevdiğimiz için Böyle bir hava ile mezara girmemelerini candan arzu ettiğimiz için hem kendimizin hem onların çünkü bizim de vazifemiz. Bize de soracaklar. Niye o yanlış giden kardeşlere, Müslümanlara tembih etmediniz? Onları uyandırmaya çalıştırmadınız çalışmadınız? Niye ikaz etmediniz? Biz de sorumluyuz. İslam öyle bir din ki bütün Müslümanları birbirine bağlamış. Bileni bilmeyene Bilmeyeni de bilene bağlamış. Bilen bildirecek, bilmeyen de bilenden öğrenecek. Ve tatmin oluncaya kadar. Bunun tek yolu var fetva. Fetva isteyeceksiniz. Fetvayı siz de, hem siz alın hem de bize getirin. Biz de sizinle beraberiz. Bunu da söylüyorum şu cemaatin içerisinde. Bantlar da kaydediyor. Yoksa böyle körü gitmeyin. Allah rızası için bütün kuruluşlara sesleniyordu. Yazık olur, günah olur, vebal olur, pişman olursunuz, iş işten geçer. Ha. Demek oluyor ki, biz sağlam bir dine sahibiz elhamdülillah İslam dini. Gecesi, gü gecesi gündüzü kadar berrak. Kaynağı Kur'an-ı Azimuş'tan, örneği Hazreti Muhammed. Kimseye nasip olmaz, elhamdülillah bize nasip olmuş. En mükemmel bir din, eksi gedi yok. Şeylere de kızıyorum ben. Sen terciler. Kızıyorum onlarda onlar darılmasınlar. sevdiğim için onlara da kızıyorum. Türk İslam sentezi yok. Yok. İslam mükemmel bir din. İslam'ı tamamlamak için ne Türk unsuruna, ne de Arap unsuruna, ne de Kürt unsuruna ihtiyaç yok. İslam başlı başına bir sistemdir. Nitekim, bir yazı yazdık biz. Yeni neslin göreviyiz. Gençlere daha çok sesleniyorum. Yeni nesle. Yeni neslin görevi hakikati bulacak. İdarecilere soruyorum şimdi. Yeni neslin görevi var mı sizde? Var hocam. Var değil mi? Var. Bir tane ver bana göstereyim kardeşlere. Leysel haberü kelayan derler. Yeni neslin görevi. Bildiri haline getirdiler. Elhamdülillah makineler de çoğalmış. Geçen neredeydik hacı biz? Camide miydik? 35 bin tane dedi bize bildiri var. Ha, siz gelmemiştiniz Düsseldorf'a. güzel toplantısında söyledim. 35 bin tane bu bildirileri atmış bizim makineler. Makinistlerimiz var bizimde elhamdülillah. 35 bin tane. Bir öbürü de diyor ki ben de altmış bin tane çoğalttım. Bunun önünde kimse duramaz. Artık. Bendini yıkmış sel gibi her önüne hattı, batılı, yanlış silen süpürür, götürür. Sel altmış bin yüz bin. Sadece bu ikisi, iki kaynağı. Onun için arzu edenlere biz adres veririz istersinler parasız böyle fedakar insanlar çıkıyor kağıdın parasını veriyor boyanın parasını veriyor makina kendisinin parasını kendiler vermiş tamirini de kendi üzerlerine almış yapıyorlar elhamdülillah yeni neslin görevi burada metot çeşitleri var orada sentezci kardeşlere de seslendik dedik ki yanlış bu. yanlış bunun fetvasını aldınız. Derler ki hocayla etme pazar sonunu fetvaya bozar. <Gülüyor> hocayla etme pazar sonunu fetvaya bozar. Çevirir yani. Fetvayı bozar değil. Fetvaya çevirir. Şimdi hocanın işi kolay. Fetva. Sözü kesen fetvadır. O kardeşlere de söylüyorum. Yanlış etmesinler. Seviyorum onları. Seviyorum, onun için uyarıyor. fetvasını alsınlar, hay hay, aldıkları takdirde onlarla beraberiz. Ama biliyorum ve inanıyorum ki alamazlar. Niye? Şu kardeşiniz, şu ağabeyiniz, dede mi diyeceksiniz, ağabeyiniz mi diyeceksiniz, 64 yaşlı. Hala kitap okuyorum ben, valizde kitap var gelirken, fırsat bulsam yine kitap karıştırıyorum. <gülüyor> Acaba bir hatamız bir yanlışımız olur mu? Var mı? Nasıl çalışalım? Nasıl yapalım? Nasıl eski ecdat nasıl çalışmış? Tüm bunları tekrar tekrar gözden geçirmeye çalışıyoruz. Ha. Hafız-ı kelamım da. Hafızım ben. Arapçayı da ana dili gibi bilirim. Ve 12 ilmi de gözden geçir okudum ve okuttum da defalarca. 12 ilim. 12 ilmi de sayın da hiç olmazsa sayısını duyuyorum. Şimdi ucuz kahramanlar var. Bir yazı çıkardım da çok darılıyorlar bana kızıyorlar. Siz bize ucuz kahraman dediniz. Mübarekler sizi de ucuz kahraman değil ucuza satılmayın da pahalıya satılın. Sizin de pahalıya satılmanızı istiyoruz. Çünkü cennet pahalıların yeridir. Ucuzların değil. Bir, 12 iki ilim. Sarp. İki, nehir ilmi. Üç, mantık ilmi. Dört, belalet Bunların dördüne aynı zamanda alet ilmi de denir. Taban ilimler bunlar. Dört. Usul ilmi dört. Usul-i fıkh, usul-i tefsir, usul-i hadis, usul-i akayit veya Kerem Dört de bu etti, sekiz. Dört tane de furu ilmi var. Fıkh, tefsir, hadis, akayit. Dört de bu, kaç etti? 12. Meşhur, maruf olan. Daha arada bir takım bilgiler var. Mesela münazara ilmi. Münazara ilmi de bir ilimdir. Azdır ama. Yani açık oturum yapmanın usul ve adabini anlatan şer'i ölçülere uygun bir ilimdir. Orada yazdık. Bu son sayıda çıktı değil mi? Okurlarımıza bir uyarı diye. Davacının görevi nedir? Karşısına çıkanın görevi nedir? bütün bunların cevabını orada o ilimde İslam uleması tespit etmiştir. Münazara yapılır şöyle olur. Ben bir tez ortaya atmışım. Bir dava ortaya atmışım. Adam kalkmış bana 13 sayfalık yazı yazıyor. Mukbarek. Sen hiç mi münazara ilmini okumadın? Senin hakkın sadece sual sormaktır. Delilini sorarsın, kaynağını sorarsın. delilin açıklanmasını, kaynağının açıklanmasını. Veya kapalı kalan bir tarafı sorma hakkındır. Ha sen bir tez bir davacı olarak ortaya bir şey atacaksın onu, baş, onu başlı başına yazarsın ayrı. Başlı başına yazarsın ayrı. Sen ortaya attığın o davada da benim görevim sadece sana sual sormaktır. 13 sayfa 15 sayfa yazı yazmak değil. Evet dugat ilmi var, iştikak ilmi var. 18'e 20'ye de çıkarabilirsiniz. Fakat asıl olan bu gömde 12 ilim. Eczaptan da bugüne kadar söylene gelen rakam bu. Burada göreceksiniz. Burada göreceksiniz. Ve şeylere de söyledim. Biraz kızıyorlar bana bazı gençlere. 12 ilmi tahsil etmeden elinize kalem almayın. Türkiye'de yazıyorlar. Edebiyat fakültesinde mezun olanlar, İlahiyat fakültesinde mezun olanlar yazıyor. İlahiyattan ben geçti, bana hiçbir şey vermedi, hiçbir şey vermedi bana. O kardeşlere de, o gençlere de vermiyor ya. Biliyorum ben. İmam Hatmi de bilir bilirim. <gülüyor> Yedi sene tahsil yapar o gençler, iki satır Arapçan altında çıkamazlar. Eğer dışarıdan özel bir tahsil yapmış olanları mı istesin? Yok. Türkiye'de ilim döndü. Meydan boş. Meydan boş. Ama diploma çok. Bundan da haberiniz olsun. Diploma çok. Her birinin cebinde bir diploma. İlahiyetten mezun, İmam Hatip'ten mezun, Eszü mezun, İlahiyetten mezun. Ama olundan tutup da şöyle bir Arapça metni çözdürmeye çalıştığınız zaman çıkamaz altından. İstisnalar kaideyi bozun. Onun için, teşkilat mensuplarına söylüyorum khususıyla, gençlere söylüyorum, bu boşluğu doldurmak zorundayız. Çünkü bu boşluktan bir takım yaramazlar. İstifade eder, bizim temelimize dinamit koyarlar. Ne yani tekim etmeye çalışıyorlar? Meydan dolu mu? çoğaldı ver şimdi. Ha bilmem haberiniz var mı? Müsteahit. İmam-ı Azam'ı aşıyor, İmam-ı Şafii'yi de aşıyor, İmam-ı İmam Malik'i de aşıyor, müştehid. Ben diyor, ehli sünnetin kaynaklarını da, imamlarını da sorgulayacağım diyor. Dört sene okumuş, üç sene okumuş Mısır'da gelmiş, mezhepsizlik öğrenmiş. Geçen de birisi soruyor, diyor ki şu Arap devletlerinden istifade edemez miyiz? Yok diyor. Onları kapıya bırakmak tehlikelidir. Niye mezhepsiz? Hemen hemen hepsi me mezhepsiz. Siz sana qaydayı bozmasın. Osnabrück'teyiz. Ko, Yassı'dan sonra gençler geldiler dediler ki biz sınırdayız. Hollanda ile Almanya sınırı civarındayız. Gençler 4-5 tane geldi. Halk hatır Ne yapıyorsunuz? Çalış Çalışıyoruz dediler. Ders yapıyoruz. Ne, nasıl ders yapıyorsunuz? Nereden yapıyorsunuz? Hangi kaynaklardan? Birisi demesin mi? Fıkh-ı sünnet. Seyyid Sabık var. Ya o dediğim o pek motive sayılmaz o. Bir nevi mezhepsizdir o ya. Kim size bunu öğretti? Benim ağabeyim dedi. Kim ağabeyim? Riyad Üniversitesi'nde mezun, Suudi. Ne Riyad, Riyad. Suudi Arabistan üniversitesinden mezun. Tamam mı? Mezhepsizim. Size mezhepsizliği aşlayacağım. <gülüyor> Ve bugün bantlar kaydediyor. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi korkunç bir tehlikenin karşısındadır. Hem iki tehlike. İki tehlikeyle karşı karşıyız, haberiniz olsun. Biz ehli sünnet vel cemaat mezhebindeniz. İmam-ı Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin yaşayan şimdi dört tane ameli mezhebi var. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bunlar bu çatıda, Ehl-i Sünnet çatısında toplanır Ehl-i Sünnet'i yıkıp yerini farsellemek için iki tehlike. Birisi söyleyin Vehhabilik. Vehhabilik mehabiler. İkincisi, şia. Şeyde de söylemiştim ben size, umutullah. Ama, o kadar korkunç ki bunlar, o kadar sinsi ki, kendi adamlarını göndermiyorlar. Kendi adamlarını göndermiyorlar. Ya! Benim gencimin kafasını dolduruyor, cebini de dolduruyor, salıyor. Salıyor. Çektiğimiz sıkıntıları, sıkıntılar bir bilsenize. Salıyor. İkisi de mezhepsizliği yayıyor. Ehli sünneti kötülüyor. Kimmiş? Ehli sünnet müçtehitleri, imamları, zalim sultanların başkısı altında iştihat yapacaklar da, o da kabul görecek. Bir çırpıda bütün geçmişi yerese İbn Abidin'e beğenmiyor ya. 400 senelik bir tarih, 400 senelik tarihi var. Bütün öteden beri, 400 senedir müftülerin elinde muhtemel bir fıkıh kitabı. Kaynaklara. <gülüyor> <gülüyor> Eyü alışacaksınız buna. Videolar uyaniyor uyandı. Hayır, ben zararı. Allah razı olsun. Misalleri çoğaltabiliriz. Ama arife tarif istemez. Geçende düzel dorfağın toplantımız var. İsim yerin ismin de değil. Bir mesele baş mevzuydu. Ben dedim ki meselenin cevabı budur. Bid'atın iki ismi vardır. Biri bid'ati hasene, birisi bid'ati seyyie. Bid'ati seyyie kabul etmiyoruz fakat hasene ismi yani haydali olan kısma, kısmın üzerinde duruyoruz <gülüyor> ve Ümmet Gazetesi'nde de bir yazı çıkıyor. Buz. Bir genç. Bir genç. Dedi ki ben kabul etmiyorum. Dedim ki İmam-ı Rebbani, İmam-ı Gazali kabul ediyor da sen niye kabul etmiyorsun? Ben onları da tanımıyorum dedi. Ben onları da tanımıyorum Gel Gelin işin işinin için. Peki sen neyi tanırsın? Sen kimin adına konuşuyorsun? Ben kaynak gösterirsem, ayet gösterirsem, hadis gösterirsem, fıkıh kitabını gösterirsem, hadis kitabı gösterirsem, sen kabul etmezsen, o zaman seninle benim hiçbir alışverişim yok. Sen başka, ben başka olsun böylelerinin sayısı çok ama şuna inanın bunlara fırsat vermeyeceğiz bu mezhepsizlere falan adına filan adına hangi taraf adına çalışırsa çalışsın bunların karşısındayız ehli sünnet vel cemaat mezhebine toz kondurmayız bunlardan da bundan da haberiniz olsun Saat ne oldu? 2 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onda başlamıştık. 210 on geçe. 4'ü <gülüyor> geçe. Yani iki saat. Yeter. İki saat <gülüyor> <kalonda> oldu. <kurmuş>. Yeter. <gülüyor> eh, bizim de sermaye artık yeter bunlar. Ben de yoruldum biraz. <gülüyor> Cenab-ı Hak sayınız meşgulüylesin. Sorular fazla da var. Onları da yazılı olarak getirip. Evet dilimizin döndüğü kadar cevaplandırmaya çalışalım ve ondan sonra namazı kılarız inşallah. Evet. Okay. Okul yazarlanlar mı senin? Okuyorum eh, okay. hocam. Okay. Bek, oku bakalım. Hocam Abdullah Mükteoğlu ile açık oturum için konuşup anlaşmıştınız. Bütün hocalar gelmiş, siz Alman polislerine emir verip, göbeklerde polisler toplanan kardeşleri dağıtmış. Açıklarsanız memnun kalırız. Şöyle arada bir yaygara var onun ben kendim yazdım bu hocam. Bir daha yaz da bir daha dinlesinler, ha bu şeyi dur bir dakika. Ha böyle çevireyim de bu şeyi. Heh, yanır. Abdullah Müftüoğlu ile açık oturum için konuşup anlaşmışsınız. Ha. Bütün hocalar gelmiş toplanmış. Ve siz Alman polislerine emir verin. He. Polisler, yani polisler köpeklerle toplantı dağıtmış. Açıklarsanız memnun kalmış. Ben ilk defa evet. duyuyorum, Herhalde bu rüyada mı olmuş, ne zaman olmuş? O zaman bu geçin sene olmuş, bizim hanavada bir kere bu yaygın yani. Ben onun için yani, ülke sahibi olmak için. E işte, hay hay ispat edip yapsınlar, bizim işimiz biter. Nerede olmuş, Ne zaman olmuş? Ben de kendilerine cevap etmedim, veremiyorlar. Dedim ben hocama bunu sorayım, izah ettim, açıklama yapsın dedim. Beyler, şunu söyleyeyim şu arada. Şunu iyi bilin. Şunu iyi bilin. Bir cemaat yahut bir kuruluş, düşünün ki... ...Allah'ın devletini hakim kılmak için yola çıkmış olduğunu söylüyor. İslam'ın devletini kuracağız yola çıktığını söylüyor S söylüyor ve söylerken de yalan söylüyor iftira ediyor Allah böylelerine yardım eder ve Allah'ın gayretine dokunur gayretullah'a dokunur ya. biz açık oturum tertip etmişiz de efendim ondan sonra anlaşmışız da ondan sonra da efendim polislere haber vermişiz Ama bizim korkumuz mu var ne polisinden korkarız ne şundan korkarız ne bundan korkarız. Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Evet. Aynı <gülüyor> Peki olur. Hocam bizim bizim cema cemaatten olduklarını bildiğiniz çağılar. çünkü biz cemaat Ne Baş, ee, başka. O başka <gülüyor> bir şey. Evet, buyurun. Bizim cemaatten olduklarını bildiğimiz şahıslar Diyanet adına cami satın alıyorlar ve gelip bizlerden bu cemaatlerin satın alınma alınma masraflarını karşılamak için yardım talep ediyorlar. Bunlara maddi bakımlarda bakımdan yardımda bunlar mı? Bunu şu anda açıklamaz açıklanmasında bir mahsur yoksa açıklarsak Açıklar. memnun oluruz. Faydalı. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Batıl sistemler ve hocalar <gülüyor> başlığı altında bir bildiri yayınladık. Bak son sayıda. Son sayıda. ve ondan bir son sayı olacak. Bir, önceki, bir önceki, mi? önceki mi? Heh, bir önceki. Onda da görüldüğü gibi. Bir cami düşünün ki, minberinde, kürsüsünde şeriat'tan söz edilmez. İslam'ın devletinden, Kur'an'ın anayasa olmasından, rejimin küfür ve kafir rejim olduğundan, Mustafa Kemal'in din düşmanı olduğundan söz edilmezse nimbeninde ve kürsüsünde böyle bir cami düşünün. Böyle bir camiye ne yardım edebilirsiniz ne de gidip namaz kılabilirsiniz. Yazdık. Tamam mı? Evet. Var mı başka? Peki. Allah razı olsun. Sayeniz meşgul. Hocam. Efendim? Hocam. Yok. Yaz. Yaz da namazdan sonra. Şimdi dur. <gülüyor> <gülüyor> eh, gel oku bana. Yaz, yaz. <gülüyor> Sayın hocam, hoş geldiniz. Üç tane sorun var. Hı, müsaade ederseniz, e, bir Diyanet baş, e, baş Yardım Yardımcısı iken neden müftülüğü müftülüğe indirdiler? Ha. Onun hikayesi çok uzun. <gülüyor> Hmm. İkinci, evet, bir dakika, bu şeyler mi sonra? Evet. Fakülte bitirdik. Bizi müfettiş tayin ettiler. Birkaç ay müfettişlik yaptım, bir iki yere teftişi gittim. Sonra personel Dairesi başkanlığına, sorumluluğuna geldik. Orada da bir müddet çalıştıktan sonra he, Orada, hususil orada zaten Danan'ın kuyruğu koptu. Üç şey, sekiz ay Tevfik Gerçeker vardı diyanetin başında. Tevfik Gerçeker, kim bu? Emekli hakim. Danıştay'dan mı, Sayıştay'dan mı getirmişlerdi? Diyanetin başına, Diyanetçileri reis... ...geldi namazdan ambargo koydu. Diyanete geldi, ambargo, namaza. Vazifeyi bırakıp namaza gitmeyeceksiniz. Bir fetva çıkardı. Futbol oynama da ibadettir dedi. Hiç duyduğunuz yok. Para kazanmanın yolundasınız. Antalya'dan bazı gençler ne yapmışlar bu fetvayı alınca? Bir top almışlar, futbol topu, otuya koymuşlar, postaya vermişler, postaneden geldi. Reise hediye, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hediye. <gülüyor> Açın bakalım ne var ne yok yokuşunun içinde, Zana diyorlar ki mühimi iş geldi, şey geldi, açarlar ki bir top. Böyle. Ve Türkiye din görevleri kongresi oldu. Türk ocağında. Orada bir konuşma yaptık. İstenmeyen adam ilan ettik. Tevfik erçi geliyor. Ve o zaman tutunamadı. Aldılar. Yerine başka birisini tayin ettiler. Fakat bir zaman gitmedi. Evraklar yığılmış. Çekişmeli geçirdi yani. O yeni binaya taşınmış. Çekişmeli geçiyor. Sekiz ay mensupların, imamların, müezzinlerin, vaazların, müftülerin Muameleleri yapılmamış. Sekiz ay bin içmiş. Bizi getirdiler persone dairesine. Ben müdürleri topladım. Dedim, adamı olanın muameleleri yapılıyor. Gidiyor, adamı olmayanın, milletvekili olmayanın işi kalıyor. Müdürlere dedim ki, bak, bu vebaldir, günahtır. Siz elinizde ne kadar evrak var, işlem görecek, onları bir tespitin. Bir hafta size böyle. Müdürler benim emrimde. Tespit ettiler 3000 evrak. 3000 tane evrak atılmış diye duruyor. İşlem görecek. Dedim ki sıraya koyacaksınız. Varida. Varida numarasına göre, geliş numarasına göre sıraya koyacaksınız. Ben yukarıdaki imzayı bakacağım sırası gelmeden hiçbir kimsenin evrakını imza etmemek. Böyle bir prensip karar aldık. Gidiyor, güzel de gidiyor ve bir de ta'min çıkardık. Bütün teşkilata dedik ki evrakını takip etmek üzere ne adam arasın ne de kendi yolursun. Sıraya koymuştuk. Bekleyin sıranız. İşler güzel tıkır tıkır gidiyor. Fakat muavinlikte birisi var. O zaman da Adalet Partisi'nin iş başında. Demirel. Fakat bizim Mavi partinin adamı. Partinin adamı. Telefon ediyor aşağıya. memura diyor ki ben filan yere gideceğim. İzmir'e gideceğim. falan yere gideceğim. İşte şu şu imamların veya vazların muamelelerini yap da getir bana o da getiriyor. Memur ne yapsın? Benden geçirecek, ben imzamdan geçirecek, o onlara gidecek. Bakıyorum, varide, daha sıra gelmemiş, at, atıyorum şeye, masanın gözüne. Beklesin burada, diyorum. Sırası gelsin öyle. Bizim Mavin, isim vermeyeyim şimdi. Mavin, de, efendim, deli divan oluyor. Aşağıya telefon ediyor, evrak gelmedi. Nasıl oldu? Yok. Bir gün geldi yanıma. Dedi ki, Bakan emir veriyor dedi. Bakanın emri yerine gelmez mi? Bakan emir veriyor. Dedim, bakan değil kim olursa olsun edaletten ayrılamayız. Eğer buradaysak edalet yapacağız. Sonra, bakan telefonu açıyor. Devlet bakanı, ismini vereyim onu, refessiz gibi. Diyor ki, mesela Hasan Kale Müftüsü'nü alın Bayburda bir. Diyorum ki yazılı bir şikayet var mı herinizde? Beyefendi, yazılı bir şey varsa elinizde gönderin, dosyamıza koyalım, müfettişimizi gönderelim, orada incelemesi yapılsın, ona göre işlem yapalım. Yazılı emre gerek yok ben işte telefon ediyorum emir veriyorum olmaz müfti çıkıp geliyor diyor ki hocam beni yerimden niye aldınız ben de memnundum cemaatta memnundum beni niye aldınız diyor. elimizde bir şeyimiz yok dosyamız yok teftişimiz yok takipimiz yok e desek ki bakan emir verdi onun için aldık diyecekler ki siz burada ne oturuyorsunuz? demez mi Böyle çıkışlar oldu, böyle tepkiler oldu. Devlet Bakanlığına karşı, Mavinliğe karşı, o zaman bir deli, deli reisimiz de var. İbrahim Elman, deli değil de <gülüyor> takdir ederek söylüyorum deli. Cesaretli. cesaret. <gülüyor> Şasayı, <gülüyor> cesaretli cesaretine bir örnek vereyim Senetö başkan yardımcısı İsim de vereceğim Adan Ali Mehmet Ünal. Geliyor. Evrak takip edici bir senatör mü? Başkan yardımcısı. Partici. Particilik bu. Adam. Evrak takip edeceksiniz. Gelir particiler bulurlar. Yallah diyanete. Benim de bunlarla pek mizacın bağdaşması. Geliyor diyor ki reisizi ziyaret edeceğim ben. Diyanet işleri reisi. Reis de emir vermiş özel kalemim Kimseyi içeri alma. Meşhur. O demiş ki ben senatörüm. Sen git reise söyle. Gidiyor reise söylüyor. Olmaz diyor. O da hiç taviz vermez. Hiç taviz vermez. Ben de hiç taviz vermem. İki deli birbirine rastladı. <gülüyor> o dinlemiyor. Gidiyor reisin kapısına, ayağıyla da itiyor, giriyor içe. Reis bey diyor, ben 40 bin kişiyi temsilen geldim. Sen beni nasıl içeri almasın? O da çalışıyor, şöyle başını kaldırıyor. Diyor ki sen 40 bin kişiyi temsilen geldin ise ben de 30 milyon <Gülüyor> zararıyım. Alıştınız artık. Hepçe alıştınız. Ben de 30 milyon kişinin temsilcisiyim. Dinleyelim. Ben de 30 milyon kişinin temsilcisiyim. Senin işin burada değil, seninki mecliste, depo. kovdu. Bu adam yeme, içme, devlet bakanı. Aynı partiden ikisi. Telefon açıyor. Yani bir iki misalle fazla zamanınızı almayacağım. Particilerin idare ettiği Diyanet'in durumunu biraz tasvir etmek istiyorum. Refet Sezgin telefon açıyor reise diyor ki, reis bey bir milletvekili senatör sizinle görüşmeye gelmiş de siz böyle yapmışsınız. Bunlar bir daha tekrarlanmasın. Reis diyor ki ben görev yapmaya geldim. Kimsenin kokmuş ağzını dinlemeye gelmedim. Çat diye telefonu bırak. Bir, müftüler toplantısı oldu. Vilayet müftülerinin bir semineri. Konya'da. Konya'da. Reis de İstanbul'da. Toplantı, merasim tertip edilecek. Konuşmalar yapılacak. Telefon açmış reis. Demiş ki, Cemalettir. Konya'ya geçsin başkanlık adına açışta konuşma yapsın. Benim işim var. Gittik. Adana şeye gitti, konu yayın. Ben de giderken birkaç kelime tespit ettim kağıt üzerinde. Merasim başladı. Devlet bakanı da gelmiş, mahalli oranın gene şey, paşası da gelmiş, valisi de gelmiş, milletvekilleri de gelmişler. <Gülüyor> 37 vilayetin müftüsü de gelmiş. <gülüyor> Konuşuyorlar. Sıra geldi Diyanet İşleri reisinin konuşmasına. Evet, o arada baktım reis de geldi. İstanbul'dan çıkmış gelmiş. Dedi. Eh dedim o konuşur. Ben rahatladım. Ona sıra gelince bana işaret etti. Kalk Hesbını Allah'ı ve Nemel beki, ahtım konuşmayalım. Özeti şu: dedim ki, ey Müfti Efendiler, şu memleketi yıkacak da sizlersiniz yapacak da sizlersiniz. Bu milleti batıracak da sizlersiniz yükseltecek de sizlersiniz. Eğer siz Allah'ın Kitabına, Peygamber'in Sünnetine dayanarak hükümleri, şerif hükümleri anlatırsanız, bu millet yükselir. Yüzükler. Yoksa batar. Özeti bu, bu bölümün. Ve dedim ki, Fakat siz gereği gibi hizmet yaparken, bir takım iftiralar uğrarsınız. Çamur atarlar size. Sizi karalamak isterler. Bunları da göze alın. Ondan önce, Refet Sezgin konuşurken birkaç taş vurdu bize. Biz bir doğu gezisi yapmıştık o sırada. Federasyon idare olarak Türkiye Din görevleri federasyonu. Orada bir ta bir takım hadiselerle karşılaştık. Bunlar niye geziyorlar, ne yapıyorlar, neyi diyorlar? Tabii biz de rejimin aleyhinde konuşuyoruz gittiğimiz yerler. Şimdi ismini versem çok acayiplaşırsınız ama vereceğim. O Erzurum'dan dönüyor. O demin mavin ismini verdiğim soruyor. İyi de adam on. Diyor ki Cemal Edin ne yapıyorlar? Diyor ki bir evde toplandılar. Davet etmişlerdi. İşte mevcut idarenin rejimin aleyhinde konuştular. Hemen orada bir mektup yazıyorlar, oturuyorlar, devlet bakanına götürüyor. bizim rejimin, idarenin, yönetimin aleyhinde olduğumuza dair bir mektup <gülüyor> alıyor, o gelen genci hocayı, o da hoca, hem de mühim bir makamda şimdi, onu tekrar gönderiyorlar bizim arkamızda, biz, Kayseri'den başlamıştı. Kayseri'dir, Sivas'tır, Erzincan'dır, Erzurum'dur, Ağrı'dır. Böyle dolaşıyordu. Get, doküman topla. Daha neler yapmışlar, neler söylemişler. Geliyor Erzurum'a. Ta Erzurum'a kadar geliyor. Arkadaşlar diyorlar ki, ya sen dün izinden döndün, nasıl, niye geldin? Hiç meç sıkıştırıyorlar. İşte diyor ki, durum bundan ibaret. Yahu sen nasıl yaparsın bu işi? Sen bir din aleyhinde nasıl bir şeylere casusluk yaparsın? derhal geri döneceksin. Ve Refet Sezgin bu kağıdı almış, mektubu almış tabii. Ben de öyle konuşunca tamam. Öyle de yemekte otururken reise demiş ki: "Ben beğenmedim." demiş Cemalettin Hoca'nın konuşmasını. Evet. "Bana cevap ver." Beğenme. <gülüyor> Reis anlamıyor. <gülüyor> Orada üç gün kalıp müftülere bir seminer vereceğim. Bilayet. <gülüyor> bir gün kaldı. Ertesi gün bizim arkadaşlardan birisi beni çağırdı. Telefonda dediler ki, bir Ankara'ya gelir misin? Anladım bir şey var. İpin ucu koptu herhalde. Geldim. Geldim, yazı çıkarmış. Bizim şeyimizi kesmiş. Pabuçlarımızı elimize vermiş. Nefes sezgin. <gülüyor> İyi e olur dedik, dedi ki ben size tebliğ etmeyeceğim, hani tebliğ etmezsem, ben yine görevim devam ediyor, kanuna göre öyle, mevzuatı göre öyle, ben tebliğ etmeyeceğim, bunlar bugün sizi alacaklar, yarın da bizi alacaklar. Hocam dedi ki biz gidelim, Adana'ya gönderiyorlar, biz gidelim, sizin başınıza bir şey gelmesin, yok. Ya varız ya yok. Ha. İki ay Diyanet Devlet Bakanlığı dinlemedi. Emrini tebliğ etmedi. Rahat rahat görevleri yaptılar. Ne rahattır Ondan sonra baktılar ki olmuyor. Ne yaptılar? Reis aldılar. Diyanet İşleri Başkanı'nı e, tercüman Gazetesi'nde bir yazı çıktı, Diyanet İşleri Başkanı'nın görevine son verildi diye. Son verildi. Ha, ondan sonra gürültü başladı. Uzatmayayım. Konya'da, Konya'da bütün müftüler ayaklandı. Reis de memnundular. Üç tanesi müstesna. İsimlerini de verelim de iyi olmaz bizi gönderdiler şey, reisi aldılar. Adana'ya gidiş, Adana'ya gidişimiz böyle oldu. He. Bir o şeye giden e, Maltepe Camii'ne giden yol üzerinde bir sinema var. Orada bir toplantı yaptık. Orada ben bir konuşma yaptım yine. Defet Sezgin'e hitap edelim. Dedim ki: "Öyle ötede beride konuşmasın." Elinde almış o mektubu aleyhimizle kullandık, Tespitini yaptım. Eğer o mektubun kanuni bir değeri varsa onu yürürlüğe koy. Yürürlüğe koy. Öteneberi de konuşmasın. Kimseyi korkutamaz. O da gitti işte Adana'ya. Adana'da rahat durmadık. Onu da şuydu. <Gülüyor> Kısa. Hiçbir tane kız Kur'an kursu, kadın Kur'an kursu yoktu Adana'nın içinde. Elhamdülillah. Arkadaşlarımın yardımıyla biz ayrılırken kız Kur'an kurslarının sayısı 33 oldu. Kurslarda bazılar devam ediyor. İmamlara da talimat verdim. Dedim ki bak hut hutbelerin arkasından "Wer men lem yahkum bima anzele Allah fe zalimun fe ile kafirun" cümlelerini okursunuz ve manalarını verirsiniz. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler fasıklardır, zalimlerdir, kafirlerdir. Aa, bir kısmı koştu söyleyemedik. Evet elhamdülillah. Bir yazı geldi. Sıkı yönetimde. Bazı devlet dairelerinde, resmi dairelerde, Atatürk'ün fotoğrafı asılmamış. <gülüyor> tespit asılmadığı tespit edilmiştir. Derhal yazı alınır alınmaz, derhal asılıp neticenin bildirilmez. Geldim sık yönetimde. O zaman baştan başa sıkı yönetim vardı Türkiye'de. Ben attım Sümer'in altına yazıyı. İki tane de kitap koydum masanın üstüne. Birisi fofi kitabı, birisi hadis. Resimleyin, fotoğrafleyin, bekliyorum ya vilayetten adam gelecek, asmıyorum, ya şeyde nedir, sıkı yönetim. bunları beklerken bizim adam geldi, teyyar geldi, isim veriyorum. Niye müftü efendi niye fotoğraflar asmadın, fotoğraf asmadın? E nasıl asayım dedim, cevazi yok mu? İşte full kitaplar işte, hadis kitaplar. Oo, de herkes açmış da bir sen mi kaldın? Yok beni bağlamaz. Herkesin <gülüyor> asması beni bağlamaz. Gitti paşayla görüştü ve beş on gün sonra bizi çağırdılar Ankara'ya. Pabuçlarımızı elimize verildiler. <gülüyor> Topladım din görevliler. Dedim ki bak ben gidiyorum. Size bir vasiyetim var. Kırılın eğilmeyin. Bir cümle. Kırılın eğilmiyor. Kimisi anladı kimisi anlamadı. Hocam dediler bu ne demek müştefendi? <gülüyor> Allah'ın yolunda gidersiniz. Taviz vermezsiniz. Öyle bir noktaya geldik önünüze engeller çıktı. O yolu bırakıp da sağa sola kaymayın. Eğilmeyin. Bir daha doğru yolu bulamazsınız. Orada bekle. Ama sopa yersiniz. Ama beliniz kırılır. Orada bekleyin. Allah orada iken size yardım eder. Siz sağa sola kayıp da işte efendim ilerden geçeriz. Şöyle yaparız, taviz veririz. Derseniz olmaz. Son sözümüz de onlara bu oldu ve ondan sonra da buraya gel Buraya nasıl geldik? Doğrudan doğruya bize Erbakan göndermedi. Bunu da biliyorum. Çocuklar kaldı ortada. Benim 450 tane taleben vardı. Eski medrese usulü Arapça. Ders veriyoruz. Yedi sene müddet koymuşuz. Bir mezun verdik. İkinci mezunu verecektik. Olmadı. Bu çocuklara sahip çıkmadı gelen müftü. Müftüye dedim ki, bak bunlar yetişmiş çocuklardır. Bunlara sahip çık Yok dedi bunların kafaları yıkanmış. Beyinleri yıkanmış. Ya o şeriatla yıkanmış bunların. Sizin işinize yarar. Kabul etmediler. Korktular. Orada da korktular. Ne yapayım düşündüm. Nereye götürsem sık yönetim var Avrupa'ya götürürüm dedim bu çocuğu. Birkaç sene önce gelmiştim Berlin'e. 20 gün kaldım orada. Bir hürriyetin olduğunu biliyorum. Hazırlandım. Her şeyim hazırladım. Şimdi İsviçre'de kardeş imamdır. Telefon etti Ankara'da. Dedi ki abey dedi bir gelebilir misin Ankara'ya? Olur gel. Geldim. Dedi ki böyle böyle açık konuşuyor. Erbakan Hoca... Hüseyin Kamii'yi Avrupa'ya gönderecek bir adam daha lazım. Siz gider misiniz? Ben gidiyorum dedim. Ben hazırlandım biliyorsun sen. Olur dedim. Ben gidiyorum. Çocuklar oraya taşıyacağım. Niyetim o. 400 tane, 450 tane talebeyi oraya alacağım. Orada derslerini imal edeceğim. Niyetim o. Gidiyorum. Olur. On maksatla geldi. Fakat vize karşımıza çıktı. Getiremedik çocukları. Birkaç tanesi kaçak geldi. Kimini yoldan çevirdiler. Kimini buradan çevirdiler. O şeyde muvaffak olamadık. Milli görüşle bize sahip çıktı. Allah rahmet etsin doktor. Orada kaldık. E sen partiye hizmet ettin. Yo, partinin ne ismi vardı ne cismi. Biz Avrupa'ya gelirken evren partilerin balonlarını indirmişti. Partiyo oldu. Bir sene, bir buçuk sene Avrupa'da Fetva Komisyonu yaptı. Ve gerekenleri söyledik, gerekenleri söyledik ve bizim vatandaşlıktan çıkmamıza suç teşkil eden konuşma Avrupa'da olmamıştır. Avrupa'daki konuşmalar olmamıştır. Adana'daki konuşmalar mı tes konuşmalarımızı tespit etmişler, bantları götürmüşler. Bizi vatandaşlıktan çıkarma kararı, oradaki konuşmalarımızın üzerinedir. Adana Ağır Ceza Mahkemesi kararı bir. Buradaki konuşmalar değil. Ve böylece devam ederken, ne güzel dedik, parti yok. Biz de rahat konuşuyoruz, dinleyenler de rahat dinliyor ama ara sıra da ben durmuyorum rahat. Gençlerin bazı nabızlarını yokluyorum. Diyorum ki partisizlik ne güzel. Hiç parti olması Aman hocam diyorlar nasıl partisiz olur mu diyorlar. Hiç duymamışlar. Ama ben biliyorum partisiz daha güzel olacak. Bir zaman geldi gazeteler bitiriyorum sözümü. Gazeteler yazmaya başladı. Partiler kurulacak. Bizi sıkıntı aldı Ne yapayım? Parti kurarlarsa nasıl yapacağız? Nasıl buna karşı çıkacağız? <gülüyor> Oturdum, 17 sayfalık bir rapor yaptım. <gülüyor> Tarihi bir rapordu. Erbakan'a göndereceğim. Onu da bir takım kademelerden geçirip göndereceğim Ankara'ya. Hocaefendi gidiyor Hocaların toplantısına getirdim fakat bırakmadılar konuşun diye. Mani oldular. Ben Hocaefendi giderken dedim ki şu şeyi götür felana falan da lütfü duana versin. Lütfi Doğan da Erbakan'a götürsün. Yazdım üstüne de bir yazayım. Dedim ki parti kurma yoluna gitmeden önce fetvasını al, ondan sonra. Fetvasını almadan kurarsan yarı yolda kalırsın. Cevap, hala cevabı gelecek. Ha biz de baktık olmuyor. Cemaat'e durumu intikal ettirdik. Barbaros camiinde yapılan toplantılar intikal ettirdik. Cemaatte bizimle beraber tamam dediler yola çıktılar. İşte hareket böyle başladı. Diyorlar ki hocam sen demedin mi Ali Aslan hoca hakkında bu cemaati bölme bölme günah olur haram olur. Hatta ölümü hak edersiniz. Dedim dedim işte bu cemaati nasıl bölersin dedim. Cemaat bu işte çocukma. Dur sabırlı ol dedim ona. Beraber çıkalım. Ama durmadı gitti. Ha biz bekledik. Sabırlı olduk. Yola çıktık. Cemaat de bizimle beraber çıktı yola. <gülüyor> Ancak geri dönenler oldu yolda. Veya bir müddet sonra, birkaç ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra dönenler oldu. Bunlar ne diyorlar? Ben de diyorum ki onlar o geri dönenler o cemaatin çeriği çürüğüdür. Kimse darılmaz. Şu cemaat mübarek Cemaat. Evet. <Susazı checkpoint> tamam mı? Bu da böyle. Velillahil Fatiha. Estağfurullah. Estağfurullah. E yahsebül insanü ellen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 فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزرا الى ربك يومئذ للمستقر ينبئ الانسان يومئذ بما قدم باخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحذك به لسانك لتعدل به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 كلا بل تحب النعال تبتذرون الآخرة وجه يوم إذ الناظرة إلى رب ناظرة وجه سيرة تظن أي فعل بها فقرا كلا إذا بلغت تراقية باقلا من راقو وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدْتِ دق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يُتْرَكَ سُدًا أَلَمْ يَكُنْ ضُؤْفَةً مِنْ مَنِيٍّ النَّاسُ من مَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فادعَلَ مِنْهُ الزَّوْدَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَاءَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى صدق الله العظيم